bil علم وخيث هو به عاش في العلم دهو روده يطلب العلم ببذل حتى البحور بسم الله الحمد على Şöyle bir soruyla başlayalım. Fakıh usulü nedir? Özünden ne anladınız? Dün üzerinde konuştuk. Fakıh usulü nasıl anlıyorsunuz? <gülüyor> ya bilmiyorum ben size soruyorum. Fakıh usulü nasıl anlıyorsunuz? Nedir yani? Fakıh usulü sizin nazarınızda nedir? Hı. Ben söyle izah edin. Anlamamış gereken şekilde hocam yoksa. Yani asıl anladıysanız yani o artık bilmem ne olur <gülüyor> anla. Hocam önceden yani biz şu şekilde söyledik. Ondan dedi ki bir logattan logatı iyi bilmesi logattan elde edilmesi yani. İkincisi dedi ki zaten bu kayıtlar fıkıh usulünde belirtilmiş olanlar da selim insanın aklından yani selim bir akil ile yola giderek elde edilmiş olan da bunlara almaktı hmm. yani bu şekilde yani akılselimse akıl yani ben yok. bu şeyi istemem ben son dersime kulağısını ya... değil yani sen nasıl anlıyorsun ya da siz nasıl anlıyorsunuz fıkıh usulü şimdi fıkıh usulü nedir ben böyle bir soru sordum size hı hı. bana bir izah edin kısma ayrıldım burada ki kusma da da tamam ve siz nasıl siz nasıl anlıyorsunuz? Nakil istemiyorum. Yani dinkelerse bağlamam diye. Bilmiyorum. Yok işte artık bağlarsınız, bağlamazsınız. Ha. Size göre size göre fıkıh usulü ne yani? Fıkıh husulu. Nasıl anlıyorsunuz? Hocam fıkıh bu şöyle. hat aletini elinde bulunduran hmm. bir müştekin derim Allah'tan. Yani benim o atımlı sorumluktu. Bir müşteri. Kur'an'ın sünneti, iyi bilen lukatı, iyi bilen bir değilim. Bu naslardan istillerle, istinbatla çıkardığı hükümleri ve o istiller ayetleri kullandığı yol. Kullandığı yol. Yani, bunu istimbatlediğim için iştahat verilmek için kullandığı yol. Tamam. Yani evet. Yani o zaman <gülüyor> bir kaynaklardan o kaynakları belirlemek lazım. Bir Nedir? Kaynak nedir? Kur'an, sünnet, İcma, kuraat, kuraatmet, icma. Kur Kur icma. Aslı, aslen esas bunlardır. <gülüyor> bunlardan ne diyorsun? Hüküm istihraci diyorsun. Ne hangi ne hangi bahislerde? <gülüyor> Hı? <gülüyor> Tanferyi meselelerde ama <gülüyor> ay var, istihhadi <gülüyor> <meselesi işte. gülüyor> <gülüyor> Tamam çünkü nasib bulunduğu yerde istihhada olmasın. <gülüyor> O zaman şimdi yani iş nasıl bulunduğu ya da olmaz o da aslen bir kalıp. Tamam. Bak o da yine bir kural, bir kaide. Bu kaideler her yerde aynı surette işlemez. Tamam bu belki hani belki e, fuki nazar olarak anlamanız gereken en önemli şeylerden birisi şüphesiz belki en önemlisi. Tam yani bu belirlenmiş olan kaydeler ve sizin de işlettiğiniz kaydeler. Çünkü bu kaydeler niye işi niye vardır? Durumu işi kolaylaştırmak için. Tamam ben yani sen kaydelerin var. Durumu kolaylaştırmak için. O çok olan ve karışık olan şeylerin arasından sen bir neticeye varmak için nasıl neticeye varacaksın? Onu düzene sokarak. Ne ile düzene sokacaksın? Kurallı. kaydı Kaydeler tatbik ederek Orada bir düzen meydana getiriyorsun, tamam? Dolayısıyla ka kaydelerin şeysi işi, işi görevi o, kolayaştırmak. Ama kolaylaştırdığı zaman bu kaydeler nedir? Bunlar mutlar ritmi oluyor. Her yerde aynı surette işliyor mu? Hayır. İşlemiyor, mühküli orada. <gülüyor> mühküli orada. Şimdi mesela şimdi evet nasıl bulunduğu yerde ihtiyaç yoktur sözü bu bir kaydı. Evet. Tamam. Bu genellikle yani çok durumda bu geçerli mi? Geçerli şüphesiz. Lakin Nas'ta iştihat hiç mi yok? Evet Nas'ın kendisine de evet, Nas kendisine var. <gülüyor> tamam Nas'ın kendisine de var. Çünkü Nas ne olacak? Ya muhtemel olacak. Ha, çok olacak. da muhkem olacak. olacak. Değil mi? Yani evet Nas muhkemse Evet. Hatta muhkem olan da yine iştihat alanı olabilir. Bak şimdi ikinci seviye yükseldik. Dedik ki birincisi yani bu kaydı çok alanda geçerli. Ama bazı yerlerde yine Nas'ın kendisinde, kendi içinde ihtimaller var. İhtimallerin tercihi işte iştihattır. Ama bu katli ise yani muhkem ise Nas o zaman bu ihtimaller olmaz. Ama yine tamamıyla iştihada kapalı mı olur? Hayır. Hayır. Oradaki mesela illeti çıkarmak için de iştihada veriliyor hocam. Muhkem nasıl? Ayyem. Evet. Yine iştihat <gülüyor> alanı var. O muhkem Nas'ın içinde bulduğu bütün içerisinde, yani siyak dediğimiz siyak-sibak <gülüyor> dediğimiz içerisinde ihtimaller var olabilir. Orada yine iştihat edecek. Tamam. O Nas'ın delaleti mahalli itibariyle Nas'ın kendisi tamam. Mukem, hatta delaletinde belki sarıktır, katidir, ama onu indirgecin mahalle göre yine bir istihad olacak. Tam dolayısıyla bütün bu alan, tamam bütün bu alanlarda istihad mümkün. Velev ki, bak velev ki, ki nasıl var olsa, tamam dolayısıyla bu kurallar bu kaideler, bunlar yani çok alanda işletilen Ekseriyetle işletilen kaydeler yani. yani. Bu her yerde işlemez. Dolayısıyla onu yani onu fehmetmeniz önemli. Tamam. Yani bu şu zamanlarda artık kimse mesela böyle yaklaşmıyor. Böyle yaklaşmadığı için kurallar her şey harf. Tam bugünkü zamanımızdaki fakirlerin kafası kaydelerle işliyor. Adam bir, bir mesele çözeceği zaman hemen kaydeleri kafasında hazır Kaydelerle mesele hallediyor. Onun için aslen hakikatte zamanımızın fıkı, fıkıh kaydeleri üzerinden yürür. Tamam. Ve mezhep, mezhep, mezhep fıkında yani usul mezhep dahilinde fıkıh usulü hakikatın özünde fıkıh kaydelerdir. Bir mesele çözeceği zaman fıkıh kaydelere müracaat eder. Fıkıh kaydeleri üzerinden meseleyi halleder. <gülüyor> bu hızlı bir neticeye ulaştırıyor. Ha? İşte bugün bir fakih, bir müftü <gülüyor> bu kaideler vesilesiyle kendisine bir soru sorduğu zaman diyor, böyle böyle hükmü budur. Tamam Ama o hükmün isabet etme oranı yüksek olabilir, daha yüksek olabilir. Ama genelde isabetli değildir. İsabetli değiller. Yani için çünkü o olay belki tam o kaiden o işlediği, belki işliyordur. Ama belki bir yönüyle işliyordur. Belki o kaide orada işlemiyordur. Bilakis yani bir benzerlik vardır. işletmiştir vesaire. Yani isabet etme durumu çok <gülüyor> yani en azından değil Tamam. O zaman evet. Usul bu. Usul bu. Yani o senin o yolun. izlediğin yol. Ya şimdi orada onu yani anlamanız çok önemli. Bugün yani biz müteahir zamanda yaşayanlar olarak ve sen bugün ulemanın usul, belirlediği usullerden ve işlettikleri usullerden belirlenmiş olan fıkhı kaidelerden istifade eden birisi olarak. Bunları işleten birisi olarak. tam bunu işleten birisi olarak sen bunu anlaman lazım. Yani bu usulü, usulü kaideler nereden gelmiş? Bunlar tevkifi kaideler mi? Yani bunlar sünnet mi beyan etmiş? Veya bunlar Kur'an'da mı geçiyor bu kaydeler? Evet. Kimisi bak sünnetten alıntı kaydeler. Mesela, mesela. bizler kendisi nedir? Sünnettir. Sünnettir. Mesela. Tamam böyle bazı kaydeler vardır. Bunlar sünnetten alıntı. Bazı kaydeleri var. Bunlar Kur'an'a dönüyor ama kaydeden birçoğu nedir? Yani fıkhi iştihatlardan meydana gelmiş. Ha şimdi bu, işte bu kaidelerin esası nerededir? <gülüyor> tamam ama <gülüyor> yani bu, bu usulü kaidelerin ister usulü kaidelerin veyahut fukih kaidelerin asıl esası nerededir? O işte senin bahsettiğin <gülüyor> selim akıldedir. <gülüyor> tamam o akıldadır işte. Yani. Tam, bunu anlamanız lazım. O selim akıldedir. Çünkü akıl öyle işler. Akıl eksiği tamamlamaya çalışır. Tam Bir yerde bir eksik var ise o zaman onu tamamlamaya çalışır. Yani düşünün siz mesela size ben ben size mesela şu kitabın şu kısmını şöyle göstersem mesela şöyle göstersem mesela bak şöyle. siz şimdi burayı görmüyorsunuz. Ama sizin beyniniz doğrudan Buraları aldıktan sonra burayı tamamlamaya çalışıyor. Değil mi? Yani sizin şimdi siz şimdi kitabı buraların falan odaklanmıyorsunuz bak. Çünkü buralar zaten görül malum. Burada buraya odaklanıyorsunuz. Burayı çözmeye çalışıyorsunuz yani. Tam o fıtri aklın senin yani Allah'ın azametinde yaratmış olduğu aklın bir bir işleyişi. Fıtri bir işleyişi. İşte o o. Yani o meçhul olanı çözmeye çalışıyor. Meçhul olanı çözmeye de nasıl gidecek? Nasıl sen şimdi bunun altında ne yazdığını nasıl anlayacaksın? Yola Ay o bak sen şimdi burada kitabın mesela bu taraflarını inceliyorsun. Bakıyorsun bunun müellifi kimdir? İşte tirmezi. Bakıyorsun şerh eyle eyle. Ha, buradan tamamlıyorsun diyorsun. Bak buradan bu bilgilerden yola çıkarak var olan karinelerden var tam idrak edebildiğin karinelerden yola çıkarak o meçhul olanı bulmaya çalışıyorsun. Onu tamamlamaya çalışıyorsun. Ha şimdi bunu yaparken ha bu karinelerden istifade ederken belirli yollar var işte. İşte onlar onlar usul ilmi, ilmidir. Usul ilmi budur. Dolayısıyla sahabeinde bir usul var mıydı? Vardı ama Şu müdavven değildi. <gülüyor> Aha Aha, müdavven değildi. Sahabenin elbette bir usulü vardı. O usul hangi usuldu? işte bu. Selim aklın yolları. tam çünkü Allah Azze Celle sana hitap ediyor. Yani beşer sene hitap ettiği zaman sözünü tam anlayamıyorsun. Yani murat ne murad ettiğini tam anlayamıyorsun. Onu anlayabilmek için yine bak yollara başvuruyorsun değil mi? Yani artık o bağ, o bağlamda artık ne önemliyse onlara kendini yani onları alarak, onları değerlendirerek murada ulaşmaya çalışıyorsun. Diyorsun acaba ne kastetti? A bak işte şu vakitte gelmişti. İşte ne bileyim yani şöyle bir giriş yaptı. Ondan sonra şöyle dedi vesaire yani onun etrafında olan karinelerden yola çıkarak o söylenen sözün ira, ne, ne irade edilmiş olduğunu anlamaya çalışıyorsun. Ha şimdi bu da aynı. Kur'an ve sünnet Allah Azze'ye hitap etmiş. Resulü Aleyhisselam hitap etmiş. Dolayısıyla onu ne? idrak etmeye çalışıyorlar. İdrak etmeye çalışırken de o muradı ortaya çıkaracak olan etraftaki karineleri de değerlendiriyorlar. Anlaşıldı mı? Evet. Bir usul vardı elbette. Tamam, onların usulü işte o selika. O nefislerinde Allah'ın azzeyeni yaratmış olduğu onlardaki o temiz fıtrat, o temiz akıl. Tamam o onlara maksus bir şey değil aslen. Ama Allah azzeyüceh onları seçmişti ne manada? O vaka itibariyle. Tamam bir yani hem sadece kendileri değil yani o sahibi oldukları işte o nesep nesepin yetiştiği bölge bölgenin işte temizliği saflığı lugatın çok yüksek bir seviyede olmuş olması gelişmiş olması ciddi bir yani bir, bir tabir gücüne sahip olmaları tam Eşyayı tabir edebilmeye çok yetenekliler ve zane böyle bazı öz özellikleri var ha bu özellikleriyle Allah Subhanahu Wa Taala onlara hitap etti onlarda bu yetenekleriyle Allah'ın azacının iradesine ulaşmaya çalıştılar. Ha şimdi bak pekiyle usul nerede meydana geldi şimdi? Usul nerede meydana geldi? Bunu yani bir önemli bir nokta var. Onu iyi anlamanız için bunu iyi fehmetmeniz lazım. Tamam. Bu önemli yani bu sizin hakikaten ilim talebesi olabilmek için hakiki Tam Mukallit değil. Kalit olmak istiyorsan bundan hiçbirisine hacet yok. O zaman bir mezhebin yani sıra kitaplarından geçersin ve işte falan falan şeyh böyle dedi, falan falan şeyh böyle. Bizim mezhepte dört tane görüş var. O dört görüşünden falan falan şeyh şunu tercih etti. Bizim şeyhimiz de şöyle şöyle dedi. Böyle böyledir demeyi artık bir meziyet kabul edersin. Kendin için. Yani bunu ilim zannedersin. Yani ilim o değil. Tamam mı? Yani biz ya selefî selefin ilmi bu değil. Selefin idrinin ilmi senin idrakındır. Yani orada muradın idrakı. Ne mu, ne murad etmiş Şâri? doğrusu mesela bunu yani bu bunu bilmen gereken esası konulardan birisi. Yani o senin şimdi bu bu usul ka, usulî kaideler nereden gelmiş? Hı. Nereden gelmiş usul-i Nasıl meydana gelmiş yani? inşallah felsefenin bir şekilde yani aklın haline engellemek için onu bir düzene sokmak için. Tamam o bir gerekçe evet. Ama o yani temel değil. Tam esas değil. Temellerle yani, yani meydana gelmenin me o sürecin başı nerede? Tedvin etmesinin sebebi var. Yani tedvinin sebebinden öve evet tedvinin sebebi yani Muhammed'in söyledikleri tedvinin temel sebeplerinden birisi. O akılların, fikirlerin bozulmaya başlamasından ötürü. Tamam, işte evet o. Yok. Şimdi sahabe aradılar, anhum ettiler? Bak, neticede sahabe ranın etrafına işte talebeleri, evet. tabi dediğimiz onlara dini aktarıyorlardı. Onların belirli soruları oluyordu. Değil mi? Evet. Onlar da cevaplandırıyorlar ayetle del getiriyorlar. Hadisle del getiriyorlar. Mesela ayetle del getirirken işte onun am bir delalet ispat ederek del getiriyorlar. Mesela bazı has konularda am lafzı ayet olan bir hadi bir ayeti del getiriyorlar ama has bir mahalle işletiyorlar. Mesela veyahut da mesela ayette, i Kur'an'da veya sünnette gelmiş olan has bir lafız ama onu am bir delalette kullanıyorlar. Onunla istidlal ediyorlar burada bir hadis var hadis kendisine malum olmasına rağmen hadisi mahalde işletmiyor başka bir hadisi mesela işletiyor Mesela yani fiilen tam fiilen fıkı işleyerek sahabe yani o usulü ortaya koyuyor tam kendisine var olan usulünü ortaya koyuyor tabi ne diyor bu usulü onlardan Alıyor. alıyorlar şimdi tabi net mi başlıyor yani o bu usulü yani nasıl biz bu ayetten istifade edeceğiz? Nasıl hadisen istifade edeceğiz? Ona da artık yoğunlaşmaya başlıyorlar. Tam yani sahabede aslen işte özlerinde yerleşik olan bu yani bu kabiliyet, bu meleke bu tabiin için artık neye dönüşü? İdrakı. Kendisi mucerret olarak idrak etmemiz gereken bir şey. Yani tam o usul nasıl Ayetten istifade edilir, nasıl hadisen istifade edilir, onu artık özellikle yani belirlemeye çalışıyorlar. Tamam. Ha onlar şimdi bunu belirlemeye çalışınca, tabi onların talebiyle tabi tabiin, bunun, zaten bununla yetişiyorlar. Yani usulü yol belirleyerek. İşte orada artık bu bu dönemlerde özellikle ne meydana geliyor, bir de bunu etkileyen yani artı olarak, o bende deki oluşan mezhepler. Tamam çünkü mesela bir bir beldenin işte Kufe'nin Kufe'de bulunan sahabenin İbn Mesut radıhallahu anhu'nun mesela işte özel bir bakışı var. Misal hadise Mesela İbn Mesut radıhallahu anhu hadis doğru Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle dedi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem böyle yaptı demeyi çok hoşlanmazdı takvasından. Olur ki ben onun demediği bir şeyi ona nispet etmiş olurum. Veyahut da işte belki yanlış görmüş olduğum bir şeyi ona nispet, ede, nispet ederim. Neticeli bin Mesut Razül An-ı Hakkın'in Dolayısıyla bu vaki oldu. Yani karıştırabilir. Çünkü bütün ömrü Resulullah s.a.w. beraber geçmedi. İşte o bir yani seneler boyunca ondan ayrı düştü. Tam elbette yani tam etkiler var sahabenin o kendi hususi hallerini meydana getirmiş olan. Şimdi o yani el-muhim kendisi için böyle bir yol izliyor. Yani hadisleri doğrudan Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'e izafe etmeyi, nispet etmeyi çok tercih eden birisi değildir. Ondan rivayet ettiği zaman daha emaner derdi işte o ke gibi. Tam ifadeler kullanıldı. Şayet eğer onun söylemediği bir şeyi tam manasıyla, yani tam lafızıyla ha, onun dediği gibi demediysem ben, ha hani bundan da bundan ötürü de tabi tutulmayayım diye mesela böyle bir şey söylerdi. Misal. Ha şimdi bak İbn Mesud aradığın o Kûfe ehlinin yani fıkıhta temel taşlarından birisi. Şimdi onun bu, bu mesela bu usulü İbn Mesud'un bu usulü kimlere doğrudan yansıdı? İbn Mesud'un talebelerini. Onlar da bunu ondan aldılar ve bunu kendi başına bir bir, bir usul olarak işlettiler. Çünkü İbn Mesud'un aslında böyle davranılmasına sebep neydi? Takvasıydı. Ama talebeler bunun işi nasıl işletiyorlar? Yani bir kaide gibi. Tam. yani işte onun için bak bu artık usule işliyor daha sonraki dönemlerde. Yani mursel rivayet Muhsinet rivayetten evla oluyor bakıyorsun. Tam irsali bakıyorsun isnattan evla görüyorlar. Tamam. Yani bu ne diyor? O artık bir yani kural mahiyetine dönüşmeye başlıyor. Tabii tabi tabi'in döneminde henüz kendi zatına tam değil ama artık o ilk adımlar atılmış oluyor. Tabi tabi'in zaten artık ondan sonraki dönemlere geldiğinizde artık bu bir kural olarak önünüze çıkıyor. Ne diyorsun? sonra gelenler artık o yani o usule odaklanıyorlar ve usulü belirlemeye çalışıyorlar. Ha, şeyle beraber gelince bu işte bahsettiğin yani bidatların çoğalması, işte yanlış e, görüşlerin var olması, aslen ilmi bir ehliyete sahip olmayanların da ilim yapmaya başlamaları. Tamam o zaman ne diyorlar artık bu fehim kurallarını yani ha, fe usul ve de idrak kuralları, fehim kurallarını Artık belirlemeye başlıyorlar. Ve bunları belirlemenin en etkili yolu nedir? Belirlemek bir, senin ağız, ağız ile yani dil ile belirlemen vardır. Bu yine biraz nedir? Bu biraz e, oynaktır yani oynak ne var? Ve bunu sağa sola çekebilirsin. Ama belirlemenin yani zapt etmenin en güçlü yolu nedir? Yaz, hayır tedvin başlıyor. Tedvin ile artık bunlar olduğu gibi zapt ediliyor. Lafız yani. Lafızlarıyla zapt ediliyor. Tamam. Bu ondan sonra artık bak zaten bir odaklanma var o kuralların üzerine. Artık o tedvin edilmiş o kuralların üzerine odaklanıyor. Ve o kurallardan yine kural, kurallar yani tevellüt ediyor. Anlaşıldı mı? Ulema çünkü hep yani şeysi bu bir sonraki tabaka ne ediyor? Bir önceki tabakanın ortaya koyduğundan istifade eder ulema da. Dolayısıyla bir önceki tabaka ne ortaya koymuşsa bir sonraki tabaka da onun üzerine bina eder. Dolayısıyla ilim daima ne etmiş bak ilim uzaklaştıkça yani aslen demen şöyle demen lazım. Yani ilim neredeydi? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem arasındaydı. Değil mi? İlimin aslı oydu. E şimdi o zamandan uzaklaştıkça ilim çoğalır mı? Azalır mı Asla Azalması lazım. Evet. Değil mi? Uzaklaştıkça. E peki azaldı mı çoğaldı mı? Çoğaldı. <gülüyor> çoğaldı. çoğaldı. Niye çoğaldı? İşte bunun için. Evet. Çünkü her bir gelen ne etti? Öncekinin sözlerinin üzerine bina etti. Evet. Tamam. Bina etti, bina etti. ne? madde çoğaldıkça genişledikçe genişledi. Ve genişlikçe genişliyor bak. Şu anda artık yani bütün çalışmalar ne üzerine oluyor? Yani tekrar üzere değil ki. Yani daha öncekiler yazmış o biz de tekrar yazalım. Hayır. Yani onların yapmadığı şeyleri, o arada kalmış olan açıkları onları dolduralım. Ya da bu şu bahis var. O orada bir doktora yapıyor. Bu, burada bir bir makalesi var, bir araştırma yapıyor vesaire. Yani böyle genişliyor gittikçe. Tam dolayısıyla bunlar ne? Gittikçe arttı yani. Farklı <gülüyor> alanlara girdi vesaire. Bazı alanlar eskilerin Topladıkları alanları işte zamanımızı artık ayırıyorlar. Her biri kendi alanda işletiliyor vesaire. Aynı zamanda mesele işte Sibu Rahimullah kitabını telif ettiğinde bütün konular bir kitaptaydı. O konular daha sonra hepsine ayrıldı. Her biri kendi alanda bir dal oldu. Tamam mı? Sarfıyla, nahrıyla, belagatıyla hepsi ayrı bir dal oldu. Onlar dini kendi içerisinde vaazilmi, iştihakilmi, vesaire sarfı, nahmeda, intiham, felagatta, ve ani, beyan vesaire, ve din etti. Yine kendi içine dallandı. Onlar da yine kendi içerisine dallanıyorlar. Böyle gittikçe genişledi. Tamam ha şimdi şey ama nerede? Burada bu ilimlerin içerisinde kurallar tespit edildi. Çünkü bak büyük bir karışıklık. O karışıklık ne kadar artarsa o kadar çok kurallara ihtiyacımız var. Senin sende 10 malumat var. 10 malumatı böyle takriben yani şey edebilirsin. Hepsini gözün altında bak yani nazar altında toplayabilirsin 10 malumatı. Hepsinde sen istifade edebilirsin ama şimdi malumatlar 10 milyon olmuş. 10 milyon malumatı nasıl hepsini şeyde gözün altında tutabileceksin? Şimdi 10 milyon malumat, önce birincisi bunları bir tasnif etmemiz lazım. Yoksa zaten istifade etmemiz mümkün değil. Tasnif ettikten sonra peki bu neye göre tasnif edeceğiz? Kurallar lazım. Kurallara göre bunları hemen tak tak tak ayıracağız. Tam böyle. İlim çoğalınca malumat çoğalınca bu sefer kaydeleri, ihtiyaçları daha da çok oluyor. Şimdi bu aslen kötü bir gelişme mi? Kötü bir gelişme mi bu? Hayır bu da yine aklın yoludur. Çünkü akıl böyle işler. Elbette bu. Yani aklın yolu. Bu kötü bir gelişme değil ama şey nerede? Tehlike nerede? Ona dikkat etmeniz lazım. İşte onu, onu de rahim size tembihledi. Neye dikkat etmeniz lazım? Bu kulli kaideler, bu kurallar. Abi ya, bunlar yok. Ha, bunlar yani, ya, evet. Yakinen sabit şey. olanlar hakim gelmemesi lazım. Ha, tamam tamam. Yani o külli kaydeler her bir cüziyatı idrak yani e, cüzi meseleyi yani her bir feri meseleyi yani işlemez ihata etmez. Tam bu külli kurallar. Hatta bu külli kurallar işte bazen sabit olan aslen kendi zatına sabit olan şeyleri senin için yani sanki sabit değilmiş gibi gösterebilir. Yani Tamam işte bunun en şey yani bu usulen işle, işletilen bazı şeyler. Yani sabittir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Allah azze ve jeli anlatıyor. Ve hadis sahih. Ve sen sihatını kabul ediyorsun. Tamam. Sihatını kabul ediyorsun. Diyorsun ki evet bu hadis sahihtir. Ama onu tasdik etmeyi lazım görmüyorsun. Bak Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin o ihbarında tasdik etmeyi lazım görmüyorsun. E hani bu hani hani hadis sahih diyorsun. Hani diyorsun ki bu hadis evet sahih hadis hadis sahih demek yani evet bu Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'e kadar gidiyor. O ravisi olan sahabe orada Resulullah'tan ne aktarmış Ali'sullah'tan ben onu kabul ederim diyorsun Aslen hadis sahih demek o. Ama sen şimdi orada bu itikat İtikadi, yani itikat hakkında söylemiş olduğunu kabul etmiyorsun. Tasdik etmeyi lazım görmüyorsun. Niçin? Çünkü ahad. Çünkü hadis ahad. Bak gördünüz nasıl kural hakim oldu. Peki hele bu kural nereden geldi? Sahabe arasında mutevatir ahad diye bir şey mi? Ayrım mı vardı? Tabiinde böyle bir ayrım mı vardı? Tabi tabiinde böyle bir ayrım mı vardı? Tamam yok. Sonra sizler yine o tasnif edebilmek için haberler çoğalınca tasnif edebilir. neye göre tasnif ettiler? Ravi sayısına göre. Şu hadisi işte onda da yine ihtilaf ettiler. Kimisi bunun için 10, kimisi için 20, kimisi bunun için 40, kimisi bunun için Bedir ehli, kimisi bunun için şu tam şartlarıyla kim, hangi hangi hadis işte şu şu şartlara haize yani ravi sayısı olarak haize ise mutevatirdir. Ha bu mutevatir hadisle itikat sabit olur. Ama onun altını olanları itikat sabit olmaz. Bak kural kural aslen sende yakinen sabit olan bir hadisi kural sebebiyle ne ediyorsa terk ediyorsun. Ve bu büyük bir tamam mı? İçinde bulunduğumuz en büyük muşküllerden birisi bu. Kuralların kendin oluşturduğun muhtes olan tam muhtes olan usul ku, kaidelerin, kuralların asıla hakim oluşları. Muhtes, arizi olan ha, bu kaidelerin asıla hakim oluşları. Ha, bu işte bu, tamam, sen şimdi bir ilim talebesi olarak senin e, senin ilmin, ilmi olgunlaşma, tam ilmin tekamülü buradadır. Yani bu yolu izleyabilmen. Çünkü elbette kurallar aklın yoludur. Kuralları uygulayacaksın. Lakin o kuralın uygulandığı mahalli tespit edebilmen ve kuralın işlemediği mahalli tespit edebilmen. Yani bu aslen işte yani ilim talebesinin yetişmesi gerektiği alan. Tamam? Yani o ihtihad yeteneğini ihtihad yeteneğini kaybetmemesi lazım. <gülüyor> Tam bir talebesi iştihat yeteneğini kaybetmemesi lazım bilakis iştihat yeteneğini geliştirmesi lazım ilmin gayesi o Tam ilim insan mukalit olmak için okumaz mukalit olmak için ilim okumaz insan. İnsan muştehit olmak için ilim okur Tam muştehit olmak için yoksa mukalit olacaksın o zaman ami ol daha iyi yani onun en zaman muhazereti var <gülüyor> sen, sen sen mezhep içerisinde mukallit olursan yine mükellefsin yani. Tamam. Seni kandırıyorlar. Sana diyorlar ki sen mukallitsin, mukallit değilsin yani. Sen o ilim sende var, biliyorsun yani. Sen bilenle asla bilmeyen biri olur mu? Asla. Sen ister buna mezhebiçi mukallit de, ister mezhebiçi işte, işte tercih ehli de, ister muharric de <gülüyor> ne dersin de bizim bizim artık ihtiyat kapısı kapanmıştır. Artık muştid yoktur. Şu zamanda müştit, o ilk devirlerde vardı. Sen ne dersin de yani. Bildin mi? Onunla mükellefsin. Bitti. O zaman işte bilmemen daha iyi olur. Tamam. Ben şimdi bu bir meseleydi. Yine biraz uzattık. Tamam. Şu da çok önemli. Yani onu da inşallah anlamışsınızdır. Onun için bunları okuyoruz. Zamanımızda tabi artık hakim olan görüş nedir? Dört mezhepten birine muntesip olman gerekiyor. Tamam. Dört mezhepten birine muntesip olman gerekiyor. Eğer dört mezhepten birisini intisap eder, ed ediyorsan o zaman sana seni adam yerine koyarlar. Eğer Böyle bir intisabın yoksa uzman, kim olursan ol, ne olursan ol senin ilmi bir değerin yoktur. Tamam. Ha şimdi biz bunu biz bunu tenkit ediyoruz. Yani bu nazar doğru bir nazar değil. Tamam, bu doğru bir nazar değil. Ama şimdi tabi insaf ehli olma yani bu nazarın neye bina ettiğini, nereden geldiğini elbette e, bilmek lazım ve bunun Temelde yatan sebebimde doğru olduğunu ikrar ediyoruz. Bu doğru bir nazardan çıkmış olan bir bir tepken bir cevap burada ümmetin ulamasının verdiği. Nedir o sebep? Yani dört dört mesebe dört mesebe intisabı gerekli görenler niye gerekli görüyorlar? Gerekçesi ne? Ümmet evet, tarafından çalışması diye görünüyor. Ama, ama o bize yeterli gelmiyor kardeş. Biz daha biz asıl sebebi istiyoruz. Dört nasıl diyebilirim bunların normalın daha çok izlenmesi. Tam işte o yeterli değil. Yani niye? Ne Bu usulleri, eşyaat asıllarını en iyi tabteden ve mezhebize aktarılmış olarak gelmiş olmayacaklar. Ancak bu dört meslek diğerleri tamam. de var. Belki bize bu olarak demiş. Tamam. Sahil. Doğru. <gülüyor> Abi, o sebep değil. Sebebi <gülüyor> o değil. Doğru dediğim yani, Evet. O ya, ya, ya. etkenlerden etkenlerden ve güçlü etkenlerden birisi o. Yani o manada güçlü sebeplerden birisi var. ama aslen, asıl itibari, <gülüyor> ana sebep. Tam Menatı yani. Menatı öyle değil. Yani bu nasıl? Bu, bu, bu görüşün İhan, tamam. Tamam. <gülüyor> Taaluk etti İlahi irade ettiği. Evet. Tamam. <gülüyor> Sahi. İlahi irade <dedi>, tamam. <gülüyor> o da ayrı bir o da ayrı bir idrak seviyesi. O zaten onda hiç şey etme, konuşmaya gerek yok. <gülüyor> Hıh? <gülüyor> niye yani niye? niye niye kabul ediyoruz ki niye ikrar ediyoruz doğru olduğu için tamam doğru olduğu için o nazar doğru <gülüyor> ne, ne diyorlar diyorlar ki biz şimdi biz şimdi görüşümüzde biz Müslümanlar şu zamandaki ve bizden özellikler yani biz dini nasıl alacağız Yani bizim bizim elimizdeki din nasıl sabit olur? İki şeye muhtacız. Ha? Tamam yani öncekilerden, öncekilere muhtacız. Yani net bak din ne zaman vaaz edilmiş? Bundan 1400 sene önce, sene önce vazedilmiş. edilmiş. E peki biz o dinin inişine müşahede ettik mi? Hayır. Hayır. Biz çok daha sonra geldik. E nasıl geldi bu bize? Nakil yoluyla. Nakil yoluyla bize intikal etti değil mi? Ha. Şimdi o zaman birincisi bize nakil yoluyla intikal etti. Şimdi nakil kendi zatında yeterli midir? Yok. Mi? Ha. O nakli nasıl fehmedeceğiz? Yani başka bir tabirle Of, o nakili bir nasıl idrak edeceğiz ve o idrak ettiğimizde nasıl istifade edeceğiz? İstismar, istinbat. Tamam o zaman yani biz bu iki şeye muhtacıyız. Bir nakile muhtacıyız. Bir de o naklin idrakıyla istinbata muhtacıyız. Tamam biz. Pekala burada biz nereye gidiyoruz? Yani bunun veya da şöyle, şöyle diyorlar pekala o nakil ve o istinbatta bu iki şeyde bunda herkes itibar edilir mi? veyahut da bunda itibar yönüyle değişiklikler var mı yani her itibar aynı mıdır bu cihetten nakil ve istinbata yönelik her her her itimat her itibar aynı mıdır hayır, hayır. tamam Çünkü netice bak bu neye dayanıyor Nakil devle istinbata İstinbat işte istinbatı yani o istinbatın nakledilmesine aktarılmasına dayanıyor. O zaman şimdi bak o bizim bize lazım gelen nedir? Şimdi hususen o e, ilahi iradenin nazil olduğu din olarak yani İslam dini olarak nazil olduğu o zamandaki birincisi işte naslar ve o naslardan nasıl istifade edeceğiz? Bunların bize ulaşması. Ha. Dinin ulaşması demek bu. Peki de şimdi bu bize ulaşım yolunda herkese aynı derecede itimat edebilir miyiz? Ha. Hayır. Çünkü doğru olanlar var, yanlış olanlar var. O nakledenlerden. Kendi nefsine çalışanlar var, ümmete çalışanlar var vesaire vesaire. Ha şimdi bak burada yani değişik yollar var diyelim. Tam değişik yollar var bize kadar gelen. Ha şimdi bu yolların içerisinde birkaç yol var. Bunlar çok işlenmiş. Mesela düşün ki sen bir yere gitmek istiyorsun dağda. Dağa giden işte dağ orman arasından işte böyle kayalık vesaire yerler var. Uçurum yerler var vesaire. O noktaya dağdaki o noktaya gider 10 tane yol var. 10 yol var. Ama bu 10 yolun içerisinde 4'ü çok kullanılmış yol. İyice yerleşmiş, iyice derinleşmiş. Tamam? Genişlemiş, derinleşmiş. Herkes oraya gittiği hep ondan girip geliyorlar ya o 4 yoldan. Dolayısıyla o 4 yol malum. Yani onlardan yani o yoldan çıkma ihtimalin yok gibi. O yola girdiğin zaman seni hedefe götürecektir. Allah'ın izniyle. Ha diğer altı yol da var. Ama altı yol daha az kullanıldığı için kimisi yine belli ama bazı yerlerde belki silinmiş. Bazı yerlerde belki silinmiş. Veyahut da belli ama ince patika yollardan bahsediyorum. Ha. Ha bazı yollar var çok nadir yüründüğü için hani böyle zor zahmet görüyorsun. Bazı yolları hatta sen ben gibi adamlar göremiyor. O sadece marife ehli. Tam o hususen o yolda tahassüsü olan tam o o yolu görebiliyor. O sen ben gibi adamlar zaten göremiyoruz. Ha şimdi diyorlar ki bak burada bu dört yol var diyorlar. E bu dört yolu itimat edebiliriz. Çünkü bak yol ortada belli. Herkes için aynı şekilde ortada. Ama diğer yollar onlar muşki. Yani onlar muş, yok değil, var. Onlar da var ama muşkiller. Ha, dolayısıyla biz bu dört yolla e, yetirmemiz gerekiyor. Ha, bu şimdi bizim konumuza aktardığımız zaman tercüme edersek misali. Yani bu dört mezhep, dört mezhep bunların, çünkü işte ilkleri giden, o ilklerden gelen işte bu nakil ve istinbatı, bu dört mezhep artık iyice işlemiş İyice işlemiş yani, iyice. Dolayısıyla bunlar belli, açık, net. Yani bundan istifade etme yolları kolay. Herkes bunlara bir şekilde, yani bunlara istifade edebilir. Dolayısıyla maslahat onu gerektiriyor diyorlar. Tamam yani maslahat birincisi. ikincisi biz madem ki ilklerin ilminden istifade etmemiz, onların yolunu izlememiz bize vacip ise, kimisi böyle istidlali bulunuyor. Yani mesela İmam-ı ve Rahimullah her ne kadar onu tasrih etmese de yani muhtemelen <gülüyor> zannediyorum sorulsa delili olacak. Yani onlara, onlara ittibamız ittiba etmemiz vaciptir. Ve onlara tam manasıyla en güvenilir şekilde ittiba etmemiz, ittiba edebilmemiz de neyin üzerinden gidiyor? Bu meseleler üzerinden çünkü diğer mezhepler karışık. Dolayısıyla meyatimul vacip ölebih ve vacip kaydesine yola çıkarak bak yine kaydı burada devreye giriyor. O zaman bu da şer'an vaciptir diyebilir Yani belki Allah'u alem yani şer'an vacip kıldığı hiçbir yerde geçmediğim bildiğim kadar. Ama kimisi işte yani dört mezhe itibayı vacip görüyorlar. Kimisi vacip görmüyor. Yani bu usulü bir tartışma. El-Muhim. Yani bunlar ötürü. Ha, bu gerekçi asli i itibariyle doğru mu? Asr-i itibariyle makbul mu? Öyle diyelim. Makbul mu? Makbul. Makbul. Makbul. makbul. makbul. <gülüyor> ve bunu kim ne derse desin. Tamam. Kim, kim nasıl bu meseleye bakarsa baksın. Yani muhakkak dört mezhebin üzerine gidiyordur. ve ki kendisini yani yani ultra ultra müstakil muşt, mutlak müşte ilan etse dahi yine dört mesele üzerinden gidecektir. Başka bir yol yok mümkün değil. Tamam. Size bak herkes yani biz bunu itiraf ederek yapıyoruz. Başkaları bunu yani <gülüyor> inkar ederek yapıyorlar. Biz itiraf ediyoruz. Biz yani evet biz hadis ehdiyiz. Selefiyiz. Ama bak senin ilim ilim ilim taksilatının başlangıcı nerede? Nereden giriyorsun? Mesel ehlinin kitaplarından geliyorsun. Tamam. Usulü fikusülün nerede okuyorsun? Varakat'tan okuyorsun. İşte Bekuniye nereden okuyorsun. Evf işte hadisler nereden giriyorsun? Bekuniyeden, Bekuniyeden giriyorsun. İşte ne fikuhu nereden giriyorsun? Tam fikuhu işte değişik metinle, meseline göre metinle başlıyorsun. Tam yani senin hani bu mezheplerin dışına çıkman özellikle ilim tahsilinin başında mümkün değildir. Mümkün değil. Dolayısıyla bizim işlettiğimiz nedir? Biz işte halefin ilmi üzerinden selefin ilmine ulaşmaya çalışıyoruz. Aslen aynı aynı mantık yani denilen aynı şey. Tamam yani biz yani o nasıl o yollardan o neticeye varmaya çalış aslında hedef orası. İşte aynı şekilde. Tamam? Yani dolayısıyla bu bu ret edilecek yani, yani böyle kötülenecek bir şey değil elbette. Ama doğru mu? Doğru değil. Tamam bu doğru değil ne manada? Yani illa da sen dört mezheple, dört mezheple sınırlı kalman gerekmiyor hedefe ulaşabilmen için. Ama yol daha zor, daha çetin. Daha çok uğraş istiyor. Daha çok bilgi istiyor. Tamam senden daha çok talep istiyor yani. Tamam bu Önemli konularda. Neyse bir ders zaten yine buna yedik. <gülüyor> tamam hadi. Tamam, Bismillahirrahmanirrahim. <gülüyor> Şimdi birincisi Ümmet Cehle-i Rahimullah bir önceki babta dört mezhebe dört mezhepten birisine bağlılığın gerekliğinden bahsetti. Tamam. Şimdi insanların bu huçtaki ihtilafından bahsediyor. Ve bu mezheplere şimdi bağlı olma hasebiyle İnsanlar dört sınıf. tam şimdi esas nedir? Yani bundan sonraki kitabı, kitabın bundan sonraki kısmını bu esas üzerine oturtmanız lazım. Yoksa yani eksik anlarsınız, fehmedersiniz. Esas nedir? Esas yani dört mezhep üzerinden işletiyor. Baksi İmam Cehri'yi rahimallah. Dört mezhepten birisine bağlı olman lazım. Bunu kendisine göre, kendi kendi nazarına göre ispat etti. Dolayısıyla artık dört mezhep üzerine gideceksin. Peki o zaman dört mezhep üzerine gidilince o zaman burada herkes aynı mı? Dört mezhepten alma noktasında. Diyor ki hayır. Herkes aynı değildir. Bilakis bu burada insanlar dört sınıfa ayrılır. Dört sınıfa ayrılır. Diyor birincisi ne olur? Bu mutlak muştehit olur ama muntisip. Mezhebe muntisip mutlak muştehit. Buna bir fasıl ayrımış Sonra bu mezhepte muştehit yani mukayyet muştehit ona bir fasıl ayırmış. Sonra fetvada muştehit mutebahir dedi kendisi firmet hep. O fetvada muştehit ona da bir fasıl ayırmış. Bir de amin ona da bir fasıl ayırmış. Tam dört sınıf o zaman. Pekala bizim bahsettiğimiz o müstekil müşrit nerede mutlak müşrit? Onu hiç sikletmiyor burada. Niye? Çünkü kim mesela olan o Ay o çünkü o zaten mezhep sahibidir. Tamam, zaten mezhep sahibi. Ama o bizim bahsimize zaten girmiyor esas itibarıyla. Bizim bahsimize girenler kimler? Mezhep ehli olanlar. Tamam şimdi dolayısıyla şimdi birincisi o zaman insanlar bu manada dört sınıfa girer. Ha bak bir de bir mesela burada mesela ilim talebes sınıfını müddelri Rahim'e zikretmiyor ilim talebesi çünkü asıl taksimat ona göre işte o yani bir ilim talebeleri var bir de ammiler yani ilim talebesi işte o derecesine göre ilim talebinin derecesi yani o zaman burada yani bütün bu iştiat seviyeleri de bir nevi işte o ilim talebinin içerisinde. Ha şimdi birinci fasıl da montesip mutlak muştidi bahsediyor. Ha onu burada tarif ediyor ve nasıl tarif ediyor? Burada imamlardan nakledilmiş olan İmam-ı Melek'ten, İmam Şafi'den, Ebu Hanife, Seğuri vesaire Yani imamlıkları ve yani metbu bu oluşları ve işte muhteşem bir mezhep sahibi ol olan imamlar. tam Bunların sözlerini, fetvalarını ne diyorlar diyor? Bunu hadislere arz ediyorlar. Hadisleri arz ederler. Hadis, hadislere ne kadar yani uyumlu ise kabul ederler, uyumlu değilse kabul etmezler. Burada yani böyle bir iştihat yeteneğine sahipler, bir Nazar ehliler yani. Tam bu manada. Sonra ne diyorlar? İşte bu hadisleri mahallinde işletebiliyorlar. Ve bu manada hani her biri yani iştirat ehliyetine sahip oldukları içinde birbirlerini yani görüşlerini ret etmezler, inkar etmezler. Tam bu yani ne diyorlar yani var olan var olan e, imamların görüşlerini şöyle belki ihtisar edebilirsin. Var olan görüşlerini ne diyorlar, Nasları arz ediyorlar naslara arz ederek naslara naslara göre ya bu görüşleri kabul ediyorlar, reddediyorlar. Veya to muhtelif ise bu görüşleri belki cem ediyorlar Nas'lar ışığında veya da tercihe gidiyorlar. Tamam bu yani böyle bir yeteneğe sahipler. Bu nas kendi zatını bu yetiğe yeteli gelmediği zaman o zaman ne diyorlar İşte bu konuda yani rivayetin gücünü bakabiliyorlar. İşte sahabenin sözlerine vakıf oldukları için, icmalarını bildikleri için, ihtilaflarını bildikleri için, icma ise zaten onu ispat ediyorlar. Eğer bir ihtilaf söz konusu o zaman ekseriyetin görüşü kimdir? Bunu belirleyebiliyorlar. Tamam yani bu belirli ölçülere göre görüşü daha ağır basanları, daha hafif zayıf olanlardan ayırabiliyorlar ulemanın arasından da. Yani işte daha önce de bahsettik bu vasıflardan. Yani nasıl bir bir hakimetleri var olduğu gibi yani bir istih, isti, istifade gücüne sahip oldukları gibi aynı şekilde ulemanın sözlerine de bir istifade gücüne sahipler. Onların da icma alanları, ihtilaf alanlarına vesaire biliyorlar tercihlerini niye bina ediyor biliyorlar. Abi kıyas kıyas işletebiliyorlar. Tam dolayısıyla kıyas ile de e, meselelerde hükme varabiliyorlar. Tamam. <gülüyor> bunlar mesela, bunlar kimler gibidir diyor. Sonunda artık e, 12-18. sayfada. Yani bu mezhebe multesip ama mutlak muştehit. Bunlar mesela kimler gibidir diyor. İşte Beyhaki gibi. Veyahut işte Khattâbi gibi. Mealim-i sahibi gibi. Veyahut da işte Begavî gibi. Tamam bunlar mesela diyor. Bu sınıfa misaldir. Tamam. Burada son olarak şöyle bir şeyde de bulunmuş. Demiş bunlar kimlerdir Fehadihi tariqu'l ve qalil ma hum ve hadis ehli zahir ehli hadis ehline dahil ediyor. Tam genel olarak ulemanın şeysi böyledir. Zahir ehlini de zahiriyeyi de hadis ehline dahil ederler. Tamam, bu esas itibari doğru değil. Tamam, hadis ehli bu bir mezhep yani. Bu bir, bunun belirli bir e, şeysi var. Nazar kuralları var yani. E, Zahire buna dahil olmaz. Ama ulemanın nazarı böyle. Hani zahiri, hadisin naslının zahiriyle hükmettiği için hadis ehli de asıl olan nedir? Nas, naslının zahiriyle hükmetmesi. Dolayısıyla bunları birleştiriyor. Hatta yani hatta eğer, eğer ölçü buysa o zaman bütün mezhepler aslında ne? zahiri olması lazım. Çünkü bütün mezhepler asıl olan nedir? Nasların Zahiri ve fıkıh mezhebi. Derhal hocam kıyası rejime kabul etmeye kadar. Ay evet zaten hadisede çıkmış oldu. <testen> evet. Tamam. Sadece la yok onlar kıyası e, icmaki kıyas ve icma şüphesi hadis ehlinde. Esaslı. Evet, esaslı. Evet. Vagal mütekadimin ashabu'l-hadis. <coughs> ha bize diyor hadis ashabu'l-hadisin mütekadimlerini de değillerdir. Memen <mimman> lem yeltifitu ila akvali müştehidin aslen. Muştehidelerin sözlerine asli itibari iltifat etmezlerdi. Yani hadis asabul hadisin ilkleri, hadis ilkleri yani muştehidelerin sözlerine asli itme itibar etmezler ya iltifat etmezlerdi. Walaki namesh behnaz bi ashabul hadisli, llnhum sana'u fi aqwal muştehedin ma sana'ulaki fi masal al sahabat al Yani burada bahsettiği beyhapi gibi, baygoy gibi ya da işte khattabi gibi. Yani bunlar, bunlar diyor. Yani hadis ehline çok yakınlar, benziyorlar ama o ilk hadis ehli gibi değiller. Çünkü ilk hadis ehli ne derdi? Muşritten, sözden ittifade etmezdi. Niçin? Çünkü kendileri zaten muşrit idi. Niye muşritten, sözden ittifade etsinler ki? Onun için zaten kendisi diyor. Onlar diyor bak yani bunlar hadis ehline yani hadis ehline yakınlar ama onlar gibi değiller. Yani ne manada onlar, o hangi yönden onlara benziyorlar? Çünkü onlar da وَلَكِنُمْ أَشْبَهَ النَّاسِ بِأَصْحَابِ الْحَدِيثِ Niye hadis ehine çok benziyorlar? لِأَنَّهُمْ <Gülüyor> Yani bu bahsettiği kimse burada hadis ehine çok benziyor kimler? Kimler yani burada? <Gülüyor> ayva ayva onları kime misal getiriyor? <Gülüyor> ayva <gülüyor> ayva muntesib mutlak Tam on mıntesip mutlak muştehit sınıfına Begawi Bey Haki gibi adamları ulam alimler misal getiriyor Peki onlar en çok kime benziyor diyor <gülüyor> hadis ehli <Yani>, aybo <gülüyor> hadis ehli Bak, burada da rahimullah <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> yani o mutlak muştehit verelim ki mesela mıntesip olsa da yani bunlar kimler diyor hadis ehli tamam yani en çok hadis ehline benziyorlar Bunlar eğer binler birlerine bunlar en çok hadis ehline benziyorlar. Onca diyor ki ola ki on eşbeyul bi achabil hadis. benzelik nereden geliyor? Lianhum sanagu fi akwal mujtahidina ma sanagu lake fi tabi. Çünkü bu mantisip mutlak mujtahidler. Nasıl ki işte hadis ehlinin hadis ehli ulaması onlar hepsi muşteğt idi. Mustakil muşteğtler yani. Onlar iştihadına kime dönüyorlardı? Sahabe ve tabi sözlerine dönüyorlardı. Ha nasıl ki onlar ta sahabe ve tabi sözlerinden istifade ediyorlardı? Ha bu sınıf muşteğit yani bu mutlak muşteğit, muntesif mutlak muşteğit bunlar da kimin sözlerine istifade ediyorlar? Ha, o muşteğit imamların sözlerinden istifade Onun için oradan bak giriş yaptı ya. Çünkü o zaman dedi ki onlar yani ve hasilu sanı'u nedir alemestekra'ine min kelamihim onlar işte bu yani yaptıkları neti yaptıkları bundan ibaret takriben diyor Malik Şafi Ebu Hanife Seuri ve غيرهم bunların yani bu müçtehitlerin müçtehitlere dönerek onlardan istifade ediyorlar hususen ve ya Mustakil değil işte mustakil, muştehit o nereden istifade ediyor? Mustakil, muştehit. Hayır. Naslardan, eserlerden doğrudan istifade ediyor. Tamam. Ama muntesip, muştehit, muştehitlerden istifade ediyor. O mustakil, muştehitlerin sözlerinden istifade ediyor. Neyle beraber? Nas'a dönerek. Tamam. Ama istifade kaynağı ilk derecede mustakil muştehitler onların üzerinden naslardan istifade ediyor. Anlaşıldı. Mustakil muştehit doğrudan naslardan istifade ediyor. Arada ikisinin arasındaki fark bu. Dolayısıyla onlara en yakınlar yani. Yani muntesip mutlak muştehit, mustakil mus, mutlak muştehit elbette en yakın o. En yakın o. Tamam. Abi bu birinci sınıf. İkinci sınıf diyor ki mezhepte muştehit. Ha bu da yine bak şimdi diyor ki böyle birisinin üzerine yani mukayyed dediğimiz muhsit mukayyed mukayyed muhsit bunun üzerine vacip olan yuhasilu mine sunne vel a'far ma ihtiyru bihi min muhalafatil hadis sahih ve ittifak es selef tamam o zaman birincisine böyle yani mezhepte muhsit birisi de yine en azından ne işte sünnetten ve eserlerden say hadise muhalafeti muhalefet etmeyecek derecede veyahut da selefin ittifakını etmeyecek derecede bir haber bilgisine sahip olması vaciptir. Yani en azından sahih olan sünneti, sahih olan eseri bilmesi lazım ve onların icmalarını bilmesi lazım ki onlara ihtilaf etmesin. Tam böyle bir bilgi en azından sahip olması lazım diyor. Sonra işte fıkhı deliller mezhep, hangi, hangi mezhebe artık ise o mezhep ulemasının yani o mezhep imamının görüşlerini neye dayandırdığı, hangi delillere dayandırdığı, yani mesnet, e, isnat ettiği ve mahreci yani başka daha e, kısabı ifadeyle onu bilmesi lazım. Yani mezhep de değil. Tamam. Tamam. Şimdi bunları biraz daha ayrıntılı işliyor. Tamam çünkü yani çok olan bu, yani den ziyade bu meseple mukayet muştehitler. Tamam. meseple mukayet muştehitler bunlar çoktur. Ama yine azdır diğer sınıfın nazarı. Çünkü en çok olan kimlerdir? Fetva ehli en yani fetva ehli muştehitler. Fetvada muştehit olanlar. Onlar çoktur. Haşin ne diyor ki eğer mesela ulemanın sözlerini biliyor böyle birisi mezhepte muştehit. Mezhepte muştehit ne nasıl bak bu mezhepte muştehit birincisi onu biz zapt edelim. Mezhepte muştehit nedir? Yani kendisinde bir haber bilgisi var. Haber bilgisi ne derecede sahih hadise muhalefet etmeyecek? Veyahut da seferden gelmiş olan ittifak icmaları muhakkak etmeyecek derecede bir haber bilgisine sahiptir birincisi. Sonra yine yani fıkhi kaydere, fıkhi deliller, usulü deliller kurallara vakıftır. Hangi derecede yani o mezhep hangi mezhebe bağlıysa o mezhebin görüşünün bina ettiği tamam o kuralları işte o kaideleri usulü bile, bilmesi lazım. Bil, bilecek derecede. Böyle bir bilgiye de sahip. Tamam yani o imamın sözü neye bina ediyor? Mezheb imamının sözü hangi delilleri bina ediyor? Ve bu delili nasıl işletilir en azından bunları bilmesi lazım. Ha şimdi böyle birisi eğer ulemanın sözünü bilirse diyor ama mezheplerini bilmiyorsa. Tam ulama sözlerini biliyor ama esep, mezheplerini bilmiyor. Ha, o zaman şimdi e, bu bildiği ulama sözleriyle fetva verebilir mi diyor caizdir. Tam caiz bunu fetva verebilir ama ne manada fetva verebilir diyebilir ki evet bu işte caizdir veyahut da caiz değildir. Yani nakil üzerinden, nakil yolu üzerinden. Fetva verebilir. Sonra وَإِنْ كَانَتْ مَسْأَلَةٌ قَدْ اِخْتَلَفُ fiha, فَلَا بَعْسَ بِيَنْ يَقُولُ هَذَا جَائِزٌ فِي قَوْلِ فُولَانٍ Eğer bu ittifaka, ha. Eğer bu sözde ittifak edilmişse o zaman e, cevazı veyahut da adamın cevazı önünde fetva verebilir bu sözlerle ama yer ihtilaf edilmişse o zaman ederek yani falanın görüşüne göre bu caizdir ama falan görüşüne göre caiz değildir şeklinde yine fetva yani bütün bu fetvalar ne nakil üzere gidiyor yani ama ve les lehu en yahtara fiyebe biquli ba'dihim ma o zaman ama tercihe gitmesi caiz değildir bu görüşlere arasında diyor Sa yani ancak ne eğer onların hüccetlerinin delillerini biliyorsa. Çünkü bak sözleri biliyor, mezhepleri bilmiyor ya. Uleman sözleri biliyor ama lakin ulemanın bahsetteki mezheplerini bilmiyor. Delillerini bilmiyor yani ve delilleri nasıl istinbatta bulundular onu bilmiyor. Dolayısıyla nakledebilir ama tercih gidemez. Artık fark anlaşıldı değil mi? yani böyle birisi diyebilir mesela o bahisten diyebilir ki kendisi misal diyelim mesela Şafi diye, diyebilir ki işte bu yani İmam Malik Rahimullah'ın görüşüne göre caizdir Kendisi bir şey mesele soruluyor İmam Malik Rahimullah'ın o bahisteki yani sözü kendisine gelmiş Dolayısıyla onun sözünü nakledebilecek bir durumda nakin İmam Malik o görüşe hangi delile binaen varmış onu bilmiyor. Mesevi bilmiyor. Tamam. Yani şimdi o bahiste diyebilir, evet bu İmam bu bahiste İmam Elkin görüşünü göre bu caizdir. Diyebilir. Lakin o meselede kendi zatında bu bu bahiste raci olan şudur demesi caiz değildir. Bu ne zaman ne zaman caiz olur? Eğer o görüşün ha, delillerini bilirse, hüccetlerini bilirse o zaman diyebilir ki raci olan budur. Tamam yani birisi sırf nakilden ibarettir, diğerisi isteğeri ise yani delilleri idrak etmiş ve delillere aslen dönmüş ve delillere döndüğünden ötürü bir tercihe gidip gitmiş. Dolayısıyla onun görüşün tercih ediyor. Tamam bu yani daha önceki muntesip, mutlak muştehidin sınıfına giriyor aslen. Sonra burada en bazen önemli bul dediğim gibi yani siz eğer benim geçtiğim yerlerde önemli olan bir şey var diyorsanız araya girin. Ben yani sözü şeyinde sözün arasında önemli olduğum, bulduğum bazı şeyleri işaretlemişim. Mesela yine burada diyor ki mesela bu eee ولو ان الرجل حفظ جميع كتب tüm kitapları mezhep kitaplarını yani bilse 19. sayfada üst kısımlarda la buden yetelmeze lil fetva yine ne fetvayı da öğrenmesi gerekir yani velev ki bütün kitapları ezberlemiş olsa da fetva çünkü kendi zatına başka bir şey yani malumatı bilmek başka bir şeydir. O malumatı vakıaya indirgemek ikinci farklı bir şeydir. Dolayısıyla la buden yetelmemeden del fetwa hatta يهتدي الى هي انا وفتاوىا doğru ulaşabilmesi için lian kathiran mesail, al masail ajaba anha ashabuna ala adati ahli baladihim ومعاملاتهم fayanbaghi li kull muftin an yanzura ila adati ahli baladihi wa zamanihi fi ma la yukhalifu sharia'a abu yani çok muhim burada şeydi yani çünkü neticede kitaplarda yazılmış tedvin edilmiş olan o zamanda verilmiş olan fetvalar. Bunları daha önce de gündem ettik. Bunlar aslında hepsinde bir tekrar mahiyetinde. Tam işte bu bahisim nereye giriyor? Fetva yani fetvasıyla fetva veren yani fetvasına taklit ettiğin müftünün diri mi olması lazım? Yoksa ölü olması da yani ölü müftünün de fetvasıyla fetva vermez cahil mi değil mi? Tam şimdi o kitaplarda olan bütün bu fetvalar yani görüşler ulemanın nakledilen görüşler bunların hepsi bir zaman verilmiş. Tamam o zamandaki şartlar neydi? Tamam çünkü fetva niye? Şarta bina yani vaka şartlarına göre verilir. Dolayısıyla buna da müftü dikkat etmesi lazım ha. Müftü bunu iyi iyi anlaması lazım. Yani o fetva o belde ehlinin şartlarına göre verilmiştir. O zamana göre verilmiştir. Belki bir muayyen bir vakaya binaen verilmiş. Tamam? Yani sen bugün gelip de eskilerin fetvalarını toplayıp ondan sonra işte bak böyle böyle yapmışlar deme. bu doğru değil ya. Yani. o zaman o o zamanın fetvan verildiği zaman şartlarıyla senin zaman şartları aynıysa tamam fetvanın yani fetvanın üzerine döndüğü medarı aynıysa tamam. O zaman fetvaya işlet olduğu gibi. Ama eğer zaman değişmişse, farklıysa o zaman bu fetvayı bugün de işletmen doğru değil. Tam isabet etme yani fetvanın isabetli olması mümkün değil. Yani. Yani dolayısıyla buna dikkat edilmesi lazım. Tamam o zaman değişmesi, insanların değişmesi, belki bir beldede olan yani kabul edilen başka bir de kabul edilmiyor. İşte bir beldeyenin adeti ve diğer beldeyenin adeti aynı olmuyor. Bunların hepsine dikkat edilmesi, itibar edilmesi lazım. <gülüyor> sonra mesele demiş Sonra اَنَّ اَعْلَمْ اَنَّ الْقَاِدَةَ اِنَّ مُحَقِّ فِي الْفُقَهَا اَنَّ الْمَسَائِلَ عَلَى arbaati, aqsa. Birincisi nedir? bu mezhep dahilinde tamam mezhep dahilinde meseleler dört kısımdır. قسم تقرر في ظاهر yani birincisi bir mesele yani meseleler var bunlar artık yani mezhepte kabul görmüş mezhepte itimat edilen mezhep, mezhepin görüşü bu dediğimiz yani tamam mezhepte mukarrar olan yani mukarrar olan Diyor ki bunun hükmü nedir? Bu her bir halde tamam kabul edilmesi lazım. Yani fetva onun üzerindedir. Mezhep, mezhepteki mukarrar ne ise fetva da onun üzerine yürür. Bu bir kısım diyor. Sonra ikinci bir kısım o Ebu Hanife'den ve şu hı? Şu Ebu Hanife'den veyahut da İkisinden yani Ebu Yusuf Muhammed'den şaz gelen rivayet. Tamam. Yani birincisi mezhepte mukarrar olan görüş, mezhebin zahir görüşü yani o kabul edilmesi, kabul edilir. İster usule uygun olsun, ister usule uygun olmasın. Tamam. Mesela usule uygun olsun, usule uygun, uygun olmasın. Sonra ikincisi nedir? Şaz rivayet edilmiş. Yani mezhebin görüşüne muhalif mukarrar olan görüşe muhalif. muhalif olan görüş üç imamdan bu tabi şimdi hepsini Hanefi mezhebi üzerine işletiyor imamdan ha bu da diyor kabul edilmez esas itibariyle ancak usule uygun ise usule uygun düşüyoruz mezhebin usule uygun düşüyoruz o zaman kabul eder sonra üçüncü kısım nedir tahriçtir ve tahricun minel muteakhirine tefeqe aleyhi jumhurul ashab. O zaman bu işte bir muharraç bir görüş. Tamam muharraç. Ama ne? Bu ne etmiş? Mezhebin ashabı buna ittifak etmiş. O zaman ne? Bununla fetva verir. Ha, dördüncü görüşte nedir? Yine muharraç bir görüştür. Lakin ittifak hasıl olmamış. Ha, i̇ttifak hasıl olmamış. Ha, o zaman bu e, takriz edilmiş olan görüşler ne zaman fetva verebilir? Böyle bir mezhepte işte muş değil, mukayyet Ne zaman mezhep, e, fetva verebilir? Eğer usule uygun ise görüş veyahut da eskilerin sözlerine, fetvalarına uygun ise. Evet. Tamam. Ha, buna göre netmişler ne Bak iştihadı nereye şimdi? Önemli olan bak iştihat her haliyle nereye dönüyor? Mezheb anilerine. Tamam. Mezhebin Evet mezhep uleması mezhep usulü ne dönüyor Her haliyle yani bak şeyin yani mezhep muştehidin mezhebin muştehidin iştihadı her haliyle nereye döner? mezheb usulüne usul Ya zaten mezhepte mukarrer gönüş o görüş odur. İttifak edilmiş, kabul edilmiş, muhtemmed olan fetva üzerine dönüyor. Zaten onun da fetva verir. Onun dışına çıkması zaten caiz değil. ve o nedir? Şazdır şazdır. O ha, o zaman bunu aslıra arzımızı aslı uygunsa alabilir. Veyahutta zaten bu ne bir yani o sözlerden Ha, tahric edilmiş olan bir görüşdür, bir fetvadır. O zaman ne? O zaman bu da yine iki haldir. Zat yer mezhep ehli onu kabul ediyoruz ittifaken. O zaman fetva edebilir. Ama eğer bir ihtilaflıysa, o zaman bunu yine usule arz etmesi lazım. Usulü de oluşturan zaten yani eskilerin fetvalar, görüşleridir. Dolayısıyla usulüye onların görüşlerini arz edilir. Muvafak düşüyorsa o zaman onunla fetva verebilir. <gülüyor> evet. Ha bak yine burada şeyden Ebu Leys Semerkandinin Bustanül Fakih kitabından مثلا في باب الأخذ عن الثقات باب لو أن الرجل سمع حديثا أو سمع مقالة فإن لم يكن القائل ثقة فلا يسعه أن يقبل منه إلا أن يكون قولا يوافق الأصول فيجوز العمل به وإلا فلا وا. حديث أصلا حديث يعني الثقات يعني الثقات للمشتغل يأتي هو sıka tarafından gelmiş diye dolayısıyla asli itibarıyla la yasahu. O aslen onu alması caiz değildir. En yak ondan kabul etmesi aslen caiz, İlla istisna getiriyor. İlla yekuna kavlen usul. usule uygun ise evet o zaman kabul edebilir. Çünkü o usul işte o hepsinin her şeyin üstünde duruyor. Hususen Hanefi fıkhında o belirlemiş oldukları usul her şeyin üstüne duruyor. Usule uygunluk o onun doğruluğunu ifade ediyor. Usule muhalefeti o onu ile da de yanlış değil. Lakin burada şimdi başka şeyler lazım geliyor. Yani usule muhalif düştüğü zaman o zaman bu işte artık istihsan babına giriyor. Usulde Usule muhalefet varsa. Bunu işte kabul edebiliyorlar da kabul etmeyebiliyorlar. Aynı şekilde kedele vucuda hadis-i mektuba o meseleten فإن kana muafıfın li usul caizen ya'mel bihi ve illa fele. Azunna li duny usul-i duny mesela. Tam birinci sözüm bu, birinci mesele. Sonra ikinci mesele eğer ihtilaflı ise Ebu Hanife ve ashabı arasında yani sahibihi yani Ebu Yusuf ve Muhammed. O zaman ee, ne eder meseptin müştehit tercih eder ma huwa aqwa delilen ve aqyas ta'lilen ve irfaq bin nas o zaman neye göre tercih eder delil yönünden daha güçlü olan yani usule daha yakın olan yani aqyasten maksud o ve yani insanların haline daha uygun düşen tam ihtiyaçlarını Karşılamaya noktasına daha yakın olan onu tercih eder. <gülüyor> Burada şey etmiş bu kendi yani, Dehl-i Rahim olmakta Şimdi burada bahis hani o muhtelif görüşlerin ihtilaf vaki olduğu zaman ne demek tercih edebilir yani <gülüyor> bu sayfanın 20. sayfanın altında demiş okur <gülüyor> ve in diyi fi dalik raiyum. O inn al mufti fi mabbe shafei. Şafime <Şahı> sabinda. Sıvan kana muşteyden fil mabbe, o <gülüyor> mutabharan fihi eğer eğer ihtiyaç fi meselati ila gayr yani şafi mesebinde birisi bir müşte bit eğer mesebinde var olmayan bir görüşe ihtiyaç duyarsa işte şu sebeplerden ötürü mesela insanın hacetini yani karşılayabilmek için mesebinde buna bir görüş yok başka bir mesabe eğer başka bir, bir mesepte görüşe ihtiyaç duyarsa diyor o zaman fa alayhi bi Ahmet'in Ahmed yani Ahmed'in mezhebine yani müracaat etmesi lazım diyor rahimullah fe innehu ajal fa innehu ajal ashab al rahimullah yunus ahmedi yunus şefii'nin asabından at ediyor el men odiyaten ve mezhebi ve inda al-tahqiq far'u al-mezheb aw far'un li-madhhabi al rahimullah ve vech vech men wujuhih yani delhaviye diyor ve bu yani şey bir nazar yaygın bir nazardır. İmam Ahmed'in mezhebi aslen yani İmam Şafii'nin mezhebinin bir fer'idir. Asıl olan İmam Şafii'nin mezhebidir. Dolayısıyla burada da yani şayet bir Şafi bir şey kendi mezhebinde olmamış bir şey muhtaç, ihtiyaç duyarsa diyorsan Hanbeli mezhebine müracaat etsin. Hanbeli mezhebinden istifade etsin. Tam burada aslında o zaman yani hem İmam Ahmet'in Müstakil muştehit olduğunu ispat ediyor ama aynı zamanda da İmam Şafie rahimullah'ın aslen mesebin bir bir aslen bir bir cüzüyen bir feri olduğunu yani ifade ediyor. Bunun için mesela kimisi e, Hambeli mesebini müstakil mezhep olarak addetmezler onu Şafi mesebin dahilinde kabul ederler yani ve İmam Ahmed e de İmam Şafi'nin ashabından addederler. ederler. Tamam. Yani bu çok uzak bir şey de değil. Yani bu çok uzak bir şey değil. Hatta bu sadece İmahmet değil, bütün hadis ehli imamlarına buna dahil etsen yani bu çok yanlış bir görüş değil. Hepsini İmam Şerif'in ashabı olarak görebilirsin. Tamam. Sonra e, üçüncü sınıf nedir? Faslın fil mutabahhir fil mezheb. El mutabahhir fil mezheb yani işte o Müştidül fetva dediğimiz fetvadan muştehit olan fetvalar arasında vecihler arasında tercihye giden muştehit. Bu artık bak bu ne diyor bu görüyorsunuz yani bu işin ilmi seviyeleri evet bunları isimlendirmişler isimler niye getirmişler bu sınıfları birbirinden ya da bu insanları bu muştehitleri birbirinden ayrı edebilmek için Tam isimler buna e, yarar. Takdide, muhsemmayı taksit etmeyi. Ha şimdi bu kimdir? Bu da bak şimdi ilk sınıf neydi? İlk sınıf yani mustakil muştidlerin sözlerinden istifade edilir. Naslara arz ederek. Onun altındaki sınıf neydi? Na, mukayyet Muştehit. O artık bak mezhep o usulü. mezhep usulü, mezhep içi Muştehitlerin onların tercihleri, onların tahriçleri bunlardan istifade ediyor. Onların üzerinden tahriç ediyor. Tamam. Mezhep içerisindeki usule bağlı. Her şeyi ona döndürüyor. Ha, bunun a, bir alt seviyesi nedir? Bak bu şimdi usule filan gitmiyor. Usule gidip işte yani mezhep muştidlerin fetvalarını, mahreçleri nedir, tahriyç etme filan yok. Bu kitapları bilen. Yani kitapları bilen ve kitaplarda geçen fetvaları biliyor. Tamam. O fetvaları biliyor. O fetvalarda mutabahher. Tam Öylesine sadece kitabı bilen değil. Yani elbette bir bunun, bunun altını dolduracak olan bir bilgisi var. Lakin bilgi seviyesi o onun üstündeki esaslara gitmiyor. Fetvalarla aslen sınırla. Tabii o fetvalar arasında tercih gidebilecek kadar elbette yine bir usul bilgisi var. İmamın mezhebini biliyor. İşte tercihleri ne yöne ne yönde olur vesaire. Görüşü neye bina eder? Bunları yine biliyor yani. Onun için burada Zatı Mutebaha diyor ya. Ha bunun şartı nedir? Birincisi en yakune ne? Min şartı en yakune Sahil fehen birincisi. Ve arifen bil arabiye. Ve el kelam. Fî maratü bil tercih. Sonra mutafattinen ani kelamihim. Yani kelamihimin kim? Kelamihim evet. yani burada siyaka göre aslen ne? Kelamihimin Arab yani. Evet. Ama aynı zamanda tabi mezhep imamların ulemasına da kelamını elbette bilmesi lazım. La yekfe aleyhi ghaliben yani la yakhfa alayhi ghaliban taqidi ma muradu yani bunla işte Arabun usluha burada o zaman ne kastediyor ani kalamiyun kalamul arab la yakhfa alayhi ghaliban taqidi ma yakunu mutlaka. fi'z-zahiri wal muradu minhu al ve itlaq ma yakunu muqayyad fi'z-zahiri wal muradu minhu al Tamam yani Arap'ın usulünü biliyor Elma'yım. Ha şimdi bu. Ve yajb alihen la yuftiye illa bi ahadi wajhi. İki vecihten fetva ve caizdir. istedim. İmanı yani. İmanı yani. İmanı yani. İmanı ila imamihi birincisi imamına doğrudan İmamından yani almıştır ne manada yani ona ulaşı ona ona ulaştıran yol sahih bir yola sahiptir. O da konu mesale, kitabın meşhur Tadwılatu Alaydi. Veya tamam meşhur, muhtebar, muhtemet kitaptan gelmiştir. Tamam iki yol üzerinden fetva verebilir diyor. Birincisi mezhep imamına senet yani sahih bir senet ile muttası ve senet ile ulaşması mümkündür veyahut da ama mezhepte mutemet olan, kabul edilmiş göğnelir olan kitaplara dayanıyor. Tamam. <gülüyor> evet. Aynı Bahru'l-Hakta dediği gibi ya onun bir imam-ı senedi vardır veyahut maruf, meşhur, Mesela Muhammed bin Hassan gibilerin kitapları gibi, kitapları diyor. Yani niçin bak şimdi? لِأَنَّهُ بِمَنْزِلَةِ الْخَبْرِ الْمُتَوَاتِرِ اَوْا meşhur Yani o kitap. Tamam o kitap. O ne menzilesindedir? Mutevatir haber veya meşhur haber mertebesindedir. Onun için. Yani o, onun için asıl olan nedir? Ya imamına İmamın sözüne fetvasına senet sahibi bir senet ile ulaştığı fetva söz veya da işte kitapta meşhur mutadawil olan kitapta onun aslı o dolayısıyla o ona döner tam bu bak şimdi size işte, işte görüyoruz yani yani bu evet bu aynı şey gibi fabrika kurmuşsun. Fabrikada üretim mertebeleri var. Tamam. Şimdi mesela en üst mertebede oturan kim? Şeyler yani CEO ve onun etrafındaki yönetim kurulu. Bunların işleri nedir? Bunlar şimdi fabrikanın üretimiyle mi uğraşıyorlar? Yani o ma o ne üretiyorlarsa mesela diyelim yani şey üretiyorlar bunlar. Yani bu. Mesela ayakkabı yapıyorlar mesela. Şimdi ayakkabı üretiyor mu fabrika? Yani o CEOlar, o yönetim kadrosu, onlar ayakkabı yapmıyorlar. Onlar işte pazarlanması, işte ilişkiler, ne bileyim demo. o işleri yapıyorlar. Yönetim işlerini yapıyorlar. Ha, onun altında bir tabaka ne diyor? İşte o mesela fabrikadaki işleyişi yönetiyor. İşte ustalar ve işte ustaların işte o bölüm bölüm şeyleri. Ee, ne diyorlar bilmiyorum. Yöneti o bölüm ustaları diyelim yani. Onlar mesela o bölümlerin uyumlu çalışması, bölümlerden istenilen malzeme miktarı çıkmasını sağlayan işte makineleri belki çalışımı çalışımı takip eden. Ha, onun altında işte bak işte o şeyin yani fabrikanın işleyişi fiilen teknik işleyişini üstlenmiş olan bir, bir tabaka var. Ha bir de en alt tabaka. Onlar işçiler. Onlar ne diyorlar? Onlar malzemeleri bir araya getiren, fabrika başında oturan ve her birisinin bir şeysi var. Kendisine göre bir işi var. Ha hepsi niye bina ne, niçin bir araya gelmiş? Üretmek için. Tam meshep de aslında böyle bir şey işte. Meshep ve niye gelmiş? Üretim için. Ne üretiyor? Fetva. fetva üretiyor. Tamam. Evet, fetva üretiyor. Ha ona göre bak şimdi bu yani en bu bu bu konuda tabakanın en alt kısmı ne işte bu şeyler. Fetva müftüleri. Onların elinde kitapları var. Kitaplardan <gülüyor> tam, tam, şeye göre, hacete göre hızlı bir şekilde fetvaları üretebiliyorlar. Ha daha zor olan meseleler böyle kitaplarda tedvin edilmemiş mesela fetva. Onlar bir üst mertebede orada inceleniyor. O çünkü biraz daha şey istiyor. Yani o artık e, imamlara işte murajat istiyor. İşte onların e, niye dayanmışlar vesaire. Usul bilgiye filan ihtiyaç duyuyor. Abi bir de bazı mesele onlar daha da çok onlar mezhebin işleyişiyle alakalı. Mezhebin usulüyle alakalı. Biz falan falanlar neyi kabul etmiyoruz? Neyi kabul etmeyiz? Vesaire onunla alakalı. Abi bir de onun üst tabakası zaten onlar mezhebi oluşturanlar. Onlar zaten yön veren. CEO'lar. Evet. <gülüyor> Böyle yani bir böyle bir yapı yani aslında mesela dolayısıyla burada da e, nerededik biz ha bu nedir lianhu bi menzile mutawatir o meşhur ve hakeza zekeri razi yani razi burada cesasen o Bekr Allah Allah'a أو أكشيدة غنية دا فتوال غنية دا في باب ما يتعلق بالمفتي إنما يوجد من كلام رجل ومذهبه في كتاب بن معروف وقد تداولته النسخ فإنه جاز لمن نظر فيه أن يقول قال فلان أو فلان كذا إل كتاب معروفه مسب إشدني أنا Mütevâl bir kitap ise, muhtemet bir kitap ise, o zaman buna bakıp bundan, bu kitaptan fetva verebilir. Yani ne suretin nakil suretinde. O inlem yemehu min ahadin, yani ki bu fetva mesajı hiç kimseden de duymamış. Ha. mesela mesela içerisinde meşhur değil, yaygın değil vesaire. Ama o maruf, muhtemet kitaplarda mevcut. Tam. O zaman onunla qalef olan şeklinde fetva vermesi. Cahizli. Mesela hangi kitap gibi? Mesela Nahu Kutubi Muhammed bin Hasan gibi. veya İmam Melk'in Muvattası gibi. Tamam gördünüz? İmam Melk'in Muvattası. İmam Melk'in Muvattası yani İmam Melk Rahimullah'ın görüşlerini toplayan bir kitaptır. Tamam mı? ve yani o Meliki elbette mutemet ve hatta sadece Meliki değil yani ümmetin mutemet kitaplarındandır şüphesiz. Üzerinde çok çalıştığı çok incelediği, çok yani üzerinde hani e, değişiklik yaptığı bir kitaptır. Ha? Tahkiki çok ciddidir yani. Muhakkiki de kitabın tahkiki çok ciddidir. Muhakkiki de kendisidir. Tamam mı? Mu'at çok güçlü bir kitaptır yani. Taim. Niçin sebebine li enne vujude dâlike ala hada'l wasf bi menzile'l haber'l mutawatir yani kitabın bu mahiyeti bizi ne diyor diyor isnada ihtiyaçtan ha? serbest bırakıyor prokarye yani. çünkü bu kitap umumnya kabul edilmiş muhtemel işte tedavülde olan bir kitap dolayısıyla hani şimdi o mesela o, o kitapta geçiyor ki Falan falan şöyle şöyle caiz diyor. A, bu şimdi bu muş, e, fetvada muştid de ne diyebiliyor ki işte e, falan filan kitaba göre. Onun için Hanefilerde kitap nakilleri çok bul görürsünüz. Hı. Tamam işte mesela şeyde de okuyoruz, Lubab'da okuyoruz ya. Hı. Lubab'da sürekli ne var kitapları. Çünkü mesela kitaplar yani. O kitap er, mutemet bir kitap ise tam. Onun için mesela Hanefi fıkhında şey çok itibar görmez. Neydi? Kitabın şimdi aklıma geldi. Musilini. İhtiyar, ihtiyar. Yani i̇htiyar, ihtiyar. Ha. Ha. İhtiyarı. Fit'a'l-i muhtar. Musilini. Mesela o kitap hani mezhepte çok muteber değildir. Niçin? Çünkü görüşlerde çok şey etmez. Çok e, için falan. Ha. E, şaz görüş de çok getirir. <gülüyor> mezhep için şaz görüş de çok getirir. Dolayısıyla mezhep, mezhep fıkhında çok muteber itibar edilen bir kitap değildir. Yani şey manada muteber kitap evet il, mezhebin ilmini ama fetvada tamam talimde öne çıkan bir kitap değildir. Sebebi de işte şazı da şazı olmayında cem etmiş olan bir kitaptır mesela. El-Muhim yani hanefilerde kitaplara havari çok görebilirsin. Bu sebepten ötürü çünkü buna itimat ediyorlar. Diyorlar ki bu eğer o kitap belirli kitaplarda geçiyorsa o zaman o sahibinin sözüdür. Tayyib diyor ki İze vecd mutabahhiru fi'l mezhebi hadisen sahihan yuhalifu mezhebehu fehel lehu en ya'khuza bi'l hadisi ve fi caiz midir ona caiz değil midir evet demiş ki bu meselede ihtilaf var tabi ki burada şeyin <gülüyor> hazret Rivayet kitabının kitabına bunun Hazanet-i Rivayet kitabının müellifi Hintli bir alim ismi neydi? Kadî Çakın mı? Öyle bir şeydi. Hazanet-i Rivayet yani meşhur bu Hint hanefilerin arasında çok meşhur bir kitap. <gülüyor> ha? Ha, Celaleddin evet. Celaleddin Kadî Çekın mı Evet. Evet. Onun bu kitabından olduğu gibi nakletmiş. Vay be. Demiş ki el-muhim biz özetleyelim. لو كان المقلد mukallidu المجتهد عالما eğer bu muقلid değil ama alim مستدل يعرف قواد الأصول ومعاني معاني النصوص والأخبار هل يجوز أن يعمل عليها إن حدث لا؟ قال لا وكيف يجوز؟ وق وقد قيل لا يجوز لغير المشتهد أن يعمل إلا على روايات مذهبه وفتوه إمامه. وَلَا يَشْتَغِلُوا مَا عَنِ النُسُوسِ وَالْأَخْبَارِ وَيَعْمَلَا عَلَيْهَا كَالْعَامِيِّ Yani bu manada tam mezhep. yani bu e, muştid fetvada muştid ami gibidir bu manada yani hadisle amel etmez bilakis neyle amel eder mesebin mezhepte var olan fetvalar işte imamların görüşüleri bunları alır ve bunlar arasında tercih gider tözah Şimdi asla dönmesi aslen caiz değil. Asıl hadis. Onun için asıl nedir? Mezhepteki görüşler. İmamların görüşleri. Tamam. Bu. Onun için aslı budur. Yani birincisi diyor ki قِيلَ هَذَ فِي الْعَامِي صَرْف الْجَاهِلْ اَلَّذ۪ي لَا يَعْرِفُ مَعَانِ النُّصُوسِ وَالْأَحَادِيثِ وَتَعْوِلَاتِهَا O zaman burada şimdi yani bu âmi gibi derken birincisi hangi âmi kastediyor? Amil sırf yani maht olan tam hiçbir bilgisi olmayan ama bu bu neticede bak yani bu bir seviye elde etmiş neticede. Ama yani iştihat melekesine tekamül etmemiş. Dolayısıyla elbette aynı değildir. Yine hadise yani hadis hadise dönebilme kudreti vardır ilmen. أما العامل العالم الذي يعرف النصوص والأخبار وهو من أهل الدرايات وثبت عنده صحة من المحدثين أو من كتب الموثوقة المشهورة المتداولتها فيجوز له أن يعمل عليها يعني على الحديث وإن كان مخالفا لمذهبهم تمام أبور دا بو قادي شكنا رحمه الله أما العالم الذي يعرف النصوص والأخبار وهو من أهل الدراية وثبت إنه صحت صحتها الله صحته صحتها من المحدثين أو من كتبهم الموثوقة المشهورة المتداوتة فيجوز له أن يعمل عليها وإن كان مخالفا لمذهبهم يعني onun indinde daha önce de bahsettik yani ami için bu caiz. Nasıl yani bir e, bir fetva fetva ehlinin olan caiz olmasın. Tam kendi inde sabit olmuşsa onun da amel etmesi caizdir velev ki mesele muhalif olsa da. Bu işte bu Hanife, Muhammed Şafii ve ashabının da sözleri bunu destekliyordu. Sonra Al-Khatib Rahimullah, kendi seneleyle Al-Daraki, şafilerden Kâne yustafta ve rubbama yufti bi ghayri methab-i şafi'i ve ebu hanifete Rahimullah fe yuqale lehu, hâzı yukhalifu qawlahuma feyakulu, veylekum an fulânin an nebi sallallahu ve al-ahzu bil-hadisi evle min al-ahzi bi-kavlihima izâ khâlafâ khâlafâhu bu burada yine yani hadisle elbette yani çünkü asıl olan nedir? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in sözüdür yani ona itaattır. Onun için e, bu Baksi sonunda şöyle talil etmiş sebebinleri çünkü Resulullah'ın sözü elbette müftünün sözünün yani mertebesine düşmez ki, inmez ki yani. Müftünün sözü şeriatta hüccettir. Ami için. Tamam. Ve sadece ami için mi hüccettir? Yani onu Müslüman için Resulullah sözü hüccettir. Nasıl o zaman yani bir müftünün müftünün şimdi müftünün sözü onu sual eden için delil mahiyetini hüccettir. Yani o zaman nasıl Resulullah'ın sözü onun sözünün altında düşsün? Yani onun sözü evlansın hüccet olur. Yani e la yakun adna derece min qaul mufti. Elbette hadis. Ve qaul mufti yeshu dılılen şer'iyen fe rasulun evla. Ha bak ondan sonra daha önce de bahsettiğimiz konu var burada. E ee, Ebu Yusuf'tan rahime ola. Buna bir muhalefet. Buna muhalefet etmiş. Ona göre bir ammi zelike li enne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 Hacamat evet bundan ötürü orucunu bozan bu Ebu Hanife ile Muhammed'e göre mazurdur çünkü hadisin zahiriyle amel etmiş. Tamam. Ama Ebu Yusuf'a göre değil çünkü ona göre işte hadis marifesi onun için sabit olması mümkün değil. Hatta e, fil bir ittifak demiş. kefaret lazım gelir. Ha, şimdi burada cevabı Ankâdî abi Yusuf, inn inn al-âmil iqtidâ' bil-fuqâhâ, fâ mḥmûl ʿalâ al-âmil sırf al-ja'hil, lâdî la yârifû mân al-ahâdîth ve ta'wilâtîmi. Lânu Yani o hadislerin ulaşması ممكنで. Ha, o zaman ulaşırsa pekala ne olacak? O zaman söz konusu değil. Ha, niye yani onun zahir hadisle amel etmesine cevaz vermiyor. Çünkü hadisin hadisle ilmi marife ulaşması mümkün. Ama ulaşabilir, ulaşmışsa o zaman. Birincisi beyis olmaz. Sonra ve kada kavluhu ve in 'arafe el-ami ta'wiluhu tecu'u el-kaffara. İşaret min ami gayr alim o zaman burada maksut alim olan amidi yani Ebu Yusuf'un sözünü burada izah ediyor ha. Evet. Sonra başka bir mesele konu idha lam <gülüyor> yecme alate'l-ihtihad la yucuz lehu'l-amel. على الحديث بخلاف المثاب لأنه لا أبو دير بجورش باهستا لا يدري أنه مسوخ أو مؤول أو محكم محمول على ظاهره وما له تم ما إلى هذا القول ابن حاجب في مختصره وتابعه وتابعوه إنه لا تابع olmuş لا bu da diye bir görüş yani caiz değildir. İhtiyat aletlerini toplamamışsa hadisle amel etmesi caiz değildir. Mezhebe muhalif olan, mezhebin görüşünü yani taklit etmesi lazım böyle ki kendisine hadis sahih olsa da illeti nedir? Niye cevaz vermiyorlar? Çünkü işte mensuhu, işte tevilini muhkem eder değil midir? Bunları bilmediğinden ötürü. <gülüyor> Dehre diyor ki Rahimullah, bir da bu hala nakil yok, nakil bitti. Bu dehrevin sözü Allah'im diyor ki, "Oel Mukhtaru Huna, Oha Huna, Owa Qaulun Üçüncü bir görüştür. Bu da İbnü Salah ve tabi -nev -nev Nevawi, Nevawi'nde ona tabi olduğu üçüncü bir görüş. O da nedir? Daha bunda daha önce e, İbnü Salih rahimun görüşü, yani bu Şafiler'e bir hadise ulaştığı zaman eğer ihtiyat ehliyetine sahip ise mutlak ve yokta işte o babta ve o meselede o zaman bu hadisle amel edebilir. Ama eğer ihtiyat ehliyeti kendisi yok ise ve hadise de muhalif düşmek istemiyorsa o zaman ne olur? Ee, ve o hadise muhalif düşmeye de yetelli bir cevap yok ise o zaman netice inkan amel bihi imamun mustaqil. Mı? Mustafa'nın gayr-ı Şafi rahimeullah veyekun hada uzran fi terki madhhabi imamiha huna. Hasan-ı Nevavi kararını demiş. O zaman burada İbn Salah rahimeullah'a göre eğer yani o hadisin yine amel edilmiş bir hadis olduğu Malum ise en azından indi kendisinde. O zaman bu hadisle amel edebilir. Tabii sonra diğer bir mesele eğer bu mutabahhar, mezhepte mutabahhar olan en ya'mele fi mes'eletin bi khilafi methab-i imamihi mukalliden li imamin âkhar. Hel yecûcu lehu dâlik mezhepten çıkacı, mezhepten çıkması ve kendi mezhebden gayri başka bir mezhebin imamına tabi olması, taklit etmesi. Bu caiz midir? Gazali bunu men etmiş. Ve Gazali ile beraber başkaları. Tabii. Ama bu cumhurda, yani cumhura göre caizdir. Çünkü insan, yani çünkü vacip olan nedir? Dellet de tabi olmak. Tamam. Evet demiş ki burada pekela yani niye binaen şimdi mesela Gazali men etmiş Gazali ve bazıları men etmişler pekele men'nin dayanığı nedir? Çünkü belirli bir imamı taklit ettiği zaman onun afdaliyetini itikad etmesini şart koşuyorlar tamam yani. onu diğerlerinden üstün kabul ediyor onun için o onu taklit ediyorlar tamam Dolayısıyla onun mezhebinin çıkmasında caizel elbette değildir. Çünkü onun üstünlüğüne itikad ediyor. Nasıl yani daha üstüne olan, fadil olanı, nasıl yani meftulunu fadile tercih eder? Dolayısıyla onun mezhebine yine izam ediyorlar. Ama bunun bir delili yoktur. Onun için demiştir ki yani burada taklidin sihati için birincisi, yani imamlar arasında birisinin mutlak üstün kabul etmek şart değildir. taklidin sihat için. Çünkü sahabe de kendi aralarında mesela üstün olanlar var olmasıyla beraber diğerleri de fetva için başvuruyorlardı. Mesela sahabe işte Ebu Bekir varken ki icmaen en üstün ve en alim idi. Diğer sahabeden de soruyorlardı. Dolayısıyla o zaman mefdulden, fadilin varlığıyla beraber mefdulden sormak, sual etmek caizdir. Tamam. Bu kimse inkar etmemiştir diyor. Dolayısıyla bu o zaman ne bu yani icma mahallindedir. Ee, artı ayrıca yani şeyin gözünün gözünde, mukalidin gözünde, amilin gözünde nasıl yani faziletini birinin üstünlüğünü belirleyecek yani be belirleyecek ki yani bu muşteğit bu muşteğitin daha üstündür. Neye bine? Hangi yani ilme del binayı böyle bir şeyi tayin edebilecek ki. Dolayısıyla aslen ammi için muftiler hepsi aynıdır. İlmi ilmin tafsilatını bilmiyor ki. Neye göre tercih ediyor? Beldesindedir, yakındır, işte akrabasıdır, ne bileyim yani kendi cemaatindedir. Yani böyle bu tür şeylere binayı tercih ediyor. Yoksa onun bu ondan daha alimdir. Böyle bir tercih. Yani yeteneğine sahipti. Dolayısıyla demiş ki ekseri cevaza gitmiş. Tamam. Yani bunu neye genişletebilirsin? Tabi bu bahis üzerinden oynuyor. Burada işliyor. Yani mezhep içerisinde işte bu fetva. Muştidi tamam. Böyle birisi şimdi kendi mezheb, mezheb, mezhebini bırakıp diğer bir mezheb imamın taklit edebilir mi? Taklit hmm. edebilir. Çoğunluğa evet. göre caizdir. Bu da nedir? Bu da diyor 4 mezhep ehli arasında, müteahhir ulema arasında artık ittifakın he, meydana geldiği görüş budur. Ancak nerede ihtilaf düşmüş? Yani o zaman 4 mezhep 4 yani mezhep müteahhir e, müteahhir ara, müteahhirler arasında bu görüş artık ittifak haline gelmiş. Kuladdin kadı aleyhi in akada aleyhi ittifak min mufti mezahib-i erba'ati min mutaakhirin demiş. Ve istakhrajuhu min kelam-i yani bu ilklerinden ilklerin sözüne dönüyor. Muhtes bir şey değil diyor yani. İlklerin görüşü de böyledir. Mu eee de böyle ittifak etmiş. El-muhim evet bu bu manada yani cevaze yönelik bir ittifak var ama bu cevazın şartları var. Şartlarında ihtilaf etmişler. Hangi hangi şart artına bu caizdir? Kimisi demiş ki yani mezhepte malum e, amel edilen bir şey, ittifak onu terk edip de diğer imamın görüşüne gitmesi caiz olmaz. Yani bir şart. Sonra diğer bir şart nedir? Ruhsatları toplamama şartıyla. Tamam yani bir, bu bu mezhepteki ruhsatları ve diğer mezheplerinde her bir her bir mezhepte ruhsatları Cem etme, cem etmeme şartıyla cevaz vermişler. Sonra işte imam ve mezheplerde yani telfik etmesi, ne mara telfik etmesi? Yani aslen mezheplerde e, ruhsatların telfiki yani, men edilmiş şeylerin, mumteni olan şeylerin telfi getirilmemesi yani yine mezheplerden toplanılmaması şartıyla sonra lehima ينقض في قدر قاضي yani hükmü, verilmiş olan bir hükmü bozmaması şartıyla mesepte bu kendi mesevinde yine şart gitti, kimisi şart getirmiş yani kalp mutmainliği, kalbin mutmain oluşu, tabii bu kalbin mutmain oluşu şey değil, yani hevai, şehvani bir mutmainlik değil, yani o nazara bina eden bir mutmainlik. Şart getirmişler. Sonra yine demişler ki, yani meşhur olanı, ekserin kabul ettiği bir görüşü, kabul ettiği zaman Ezir o zaman bunu yani o zaman ne yani o diğer mezhebe tabi olduğu zaman o eksenin görüşü olması. Ama böyle değilse o zaman kabih demişler. Bu gene yani bu şartlar. Bunlar ihtilaf edilmiş şartlar. Kimisi bu şartları öne sürmüş, kimisi şartları öne sürmemiş. Bu şartlar muhtif şartlar dahilinde caizdir. <gülüyor> pekala başka bir soru o şimdi o mezhebe mezhebe multesip neticede diğer bir mezhebin imamını taklit etti ya tekrar kendi mezhebinin görüşüne dönmesi caiz mi? Demiş bu bahişte de ihtilaf var iki görüş ayrılmışlar birincisine yani veyahut da o daha zor bu mezhebden ayrılmış olan iki hali var aslen mezhebe Muayyem bir mezhebe iltizam etmeyen bir de muayyem bir eden iltizam eden. Muayyem bir zaten iltizam etmeyen demişler ki, mesela İbn-i demiş ki o taklit ettikten sonra yani ona bağlı kalması lazım ona bağlı kalması lazım. Yani taklit ettiğine bağlı kalması lazım ama buna diyor bunu Allah Subhanahu ve Teala ayeti bunun yani hilafına delalet ediyor. Tamam buna beni o zaman ne? Yani soru sorduktan yani o soru sorduğu müftünün de illa da ondan sonra ona daimlik göstermesi gerekmiyor. Birincisi bu ayet bunu deliller diyor. Tamam çünkü o kaydı getirsek yani artık ona iltizam etmesi kaydı ne Burada ayetin umumluğunu, yani umumluğunu taksis eder veyahut işte etlakını takvid eder. Ve bu da delilsiz, caiz olmaz elbette. Ayrıca işte bir ashabım yıldızlar gibidir demiş. Evet. Bu da buna delildir. Yani bütün ashabı sadece belli ashabları. Birine soru sordun tamam. Ondan sonra hep ona tabi olacaksın diye bir kaydı getirmişler. Bir de tabi ilk dönemlerde e, selefin hepsine fetva sorarlardı. Ondan sonra yani burada hiçbirisi de sen buna sordun artık buna tabi olacaksın dememiştir. Tamam. Dolayısıyla yani böyle bir takyit din delili yok. Ha ikinci mesele yani bunun işte mezhebe iltizam etmesi, muayyem bir mezhebe. Bunlar da demiş ulema üç görüşe, üç görüşle ihtilaf etmiş, üç görüşe ayrılmış. Kimisi demiş ki evet bu mutlak caizdir, kimisi demiş mutlak caiz değildir. Üçüncüsü de bu aynı diğer surete benzer. Yani yine kendi içerisinde cevazında ihtilaf var. Tamam. buna göre ihtilafı nerede? Yani o meselede en انه بعد فيما yani on, o meselede sorduğu meselede ondan gayrisini sorması caiz olmaz ama diğerlerine caiz olur. Yani ona daim kalması lazım. Burada yine bir mesele konetmiş. El Anwar sahibi. El Anwar sahibi kimdi? Amel mı Neydi kitabın ismi? Bu Şafi'lerin yani Şafi ulemasından birisinin kitabı da. El-Muhim o burada yani e, çelişkili iki ifade ifadesi var. Onu tahlil ediyor burada. Ed Sonraki meselede takdir-ül iki vecih üzeri olur diyor. Bir vacip olan bir de haram olan. Vacip olan daha önce de bahsettiğimiz gibi yani aslen sünnete tabidir ve şayet o yani bilmediği için yani meseleleri bilmediği için, tafsilini bilmediği için kendisi kitap ve sünnetini istifade edemediği için elbette ne etmesi gerekiyor? Bir muftaya bir müftüye sual etmesi gerekiyor. Ama eğer müftünün Kur'an ve sünneti muhalefet ettiğini zannettiğinde ne diyor? Bu konuda ısrar etmiyor taklidinde ve Kur'an ve sünneti tabi oluyor. Bu işte vacip olan hani ayetinde ifade ettiği taklittir. Demiş burada yani bu taklidin, bu vacip olan taklidin, sahih olan taklidin emaresi nedir? Ee, Sünnete muvaffak olmasının şart koşması, yani bunu ya bilinç ya bilinçsiz yapıyor. Aynı zamanda faleyezele mütefahhsan, yani Sünneti bir kadar imkan bak kendisi de yine Sünneti araştırıyor yani. Tamam, evet sadece yani kendi dinli ona teslim etmiyor. Bir lakiz ne ediyor? Bir lakiz Sünneti de yine kendi imkanları göre araştırmaya devam ediyor. فمتى ظهر حديث يخالف قوله يعني تقلدتي هذا أخذ بالحديث حديث آخر اشتوى له أشار الأم قال شاف رحمه الله إذا صح الحديث فهو مذهبه وإذا رأيت كلام يخالف الحديث فأملو بالحديث وأضربو كلام الحائط إمام شافين مشهوس إمام ملك رحمه الله ما من أحد إلا ومخوذ من كلام مردود عليه İlla Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Ebu Hanife de rahimehu demiştir ki la lam en ve Ahmed rahim la 4 imamın da bu manada sözleri vardır ve çoktur bunları hepsini yani zahirinden gayrı manalara hamletmeye çok özen gösterirler halbuki imamların kastettikleri bu Tam bu yani. Bunda bunda en büyük delili nedir? Ulemanın bu sözleri, bu siyaktı serdetmeleri. Bak mesela burada Dehle-i bu sözleri nerede delil getiriyor? Bak yani hadis, kendisine ulaştığı zaman hadisle amel. Eğer o hadisle o imamın sözü birbirine muhalif düşerse o zaman kimin sözünü alacaksın? Elbette Resulullah sözünü alacaksın. Ama bu sözleri ne diyor? Diyor ki evet bu da öyle, zahiren böyle. Ama işte bunun altında bir usul var. işte. yani bu dolayısıyla o hadisi işte mensuh olabilir, tevili olabilir veyahut işte onun bir yani bir usule oturtmak lazım. E onu da biz bilmiyoruz. Onu imam bilir. Dolayısıyla imamın görüşü yine racih gibi. Tabi ihtilafı kendi aralarında ama böyle diyenler var. Tam bu yani vacip olan ve yani ümmetin içerisinde daima mevcut olmuş olan ve yani vaka itibar zorunlu olan taklit bu haram olan taklit nedir? O artık diyor ki en yalın ne bir fakihin en nehu belag al gaye artık nihai tamam yani ilimde nihai mertebe ulaşmış falah mümkün yoktu hata etmesi mümkün değildir. فمهما بلغه حديث صحيح صريح يخالف مقالته يعني إمام لا يتركه أو لم يتركه أصلا تركت مس. أو ظن أنه لما قلده فكأن كلفه الله بمقالته وكان كالسفيه المحجور عليه فإن بلغ حديث واستيقن بصحته لم يقبله لكون ذمتي مشغولة بالتقليد yani o öyle cezanıyor. ben neyle mükellefim? Ben o imamı taklid etmekle mükellefim. Dolayısıyla o taklidin dışına asla çıkmam caiz değil. Yani onunla ben mükellefim. Elbette diyor ki bu nedir? Bu fasık bir itikattır. Fasık bir sözdür. Buna ne nakilden ne akıldan ne ilk asıllardan asla bir delil, bir şahit yoktur. Bu işte haram olan taklit. Tamam. Benim imamım her şeyde isabet eder. Ben ona İtaat etmekle mükellefi. Tayyip son mesele. Şaz e, ve mezhepte yani itimad edilmemiş olan görüşler. Bununla fetva buna bina edebilir mi? Birincisi mezhepte şimdi fetva göre verildi? Sıralama nedir? Birincisi alel-i ''Ala kavli Ebu Hanife'' birincisi. Yani ilk söz kimin sözüdür? Ebu Hanife'nin sözüdür. Sonra Ebu Yusuf'un sonra da Muhammed'in. Ebu Yusuf, Muhammed yine kendi aralarında ihtilaflı. Kim ikinci sırada, kim yani evet ikinci, kim üçüncü. Ama burada şimdi e, bunu nereden nakletmiş? Yine ''Khazanet-i Rivayet'in ve nakletmiş.'' Fetua birincisi ''Ala kimdir? Ebu Hanife'nin bir, iki Ebu Yusuf, üç de Muhammed. Sonra Zufar ve Hasan bin Ziyad. Bunların görüşleri gelir. Tayip. Bu bir. İkincisi, neye göre bak tercih? Yani şimdi bunlar, bunlardan bir görüş gelmiş. Neyi tercih etmesi lazım? Ebu bu Hanife'nin görüşünü tercih etmesi lazım. İkinci derece Ebu Yusuf. Üçüncü derece böyle sırasındadır. Sonra İdrakane Abu Hanife'de, rahimullah fi jannibin wa sahibahu sahibahu fi jannibin. Bir tarafta Ebu Hanife, diğer tarafta Ebu Muhammed ve Ebu Yusuf ve Muhammed. Osman zaman fel mufti bil khiyar. Evet, müfti khiyardır. Ama ne bil khiyar. Tamam, khiyar e müftü ise, ama müftü değilse o Ebu Hanife'nin görüşünü alması lazım. Tamam. Sonra Ebu Hanife bir tarafta Ebu Yusuf ve Muhammed bir tarafta. O zaman yine yine hiyar var yani. Bu eğer müştid ise. Yani bu sınıfta halinde müştid ise, Ama değilse o zaman Ebu Hanife'nin görüşünü tercih etmesi lazım. Ama Ebu Hanife kimle beraberse, Ebu Hanife şimdi ikisi e, bir aradaysa o zaman hangi görüşü tercih etmesi lazım? Ebu Hanife ve diğerinin. Yani bir mesele Ebu Hanife, Ebu Yusuf Diğer Abu Hanife Muhammed mesela yani görüşte ittifak etmiş, o zaman onu tercih etmesi lazım geliyordu. İlla, <gülüyor> İddas yani, İddatfakah, ha, ala O diyenin görüşünün almanda ittifak etmişlerse, o zaman onu tercih eder. Sonra. Yine demiş ki ve caizül meşayih en ye'huzû bi kavl vahid min ashabina amelen li zaman zaman maslahatı gelince evet bir şeyhlerin birisinin fetvasını işletmeleri caizdir. Hmm. El Mudmarat kitabına demiş ki bu şaz terk edilmiş olan yani itibare edil, itimada edilmeyen görüşlerle fetva vermek şaiz olmaz, çünkü zarar, çünkü zarar var. Zalı kif Dünya ve Akılla. Temuam, Tamam. Yani böyle bir tercihe gidemez demiş. İktilaflı yani. Kimisi cevaz vermiş, kimisi cevaz vermemiş. Aslında mesela kine böyle bir <gülüyor> hünye yine şöyle bir tercih illeti sebebi getirmişler. El mesaelu lati tatalaqu bil qada ve fetva bil qada hususan. Fel fetva fiha ala qaul Abi Yusuf. Kıdayı meselelerde. Niçin çünkü Abu Yusuf kadılık yapmıştır. Tamam? Lenu hasala lahu ziyadatu ziyade bir tecrübe. Evet. Bu yine mesela bir tercih sebebi. Başka bir tercih sebebi yestahbulu'l mufti'l akhda bi'ruhsasi teysiran sağlamak için ruhsatları mesela ruhsatlar üzerine fetva vermesine de kimisi mustahap görmüş. O dine bak bir şey bir tercih sebebi. Evet. Tamam. Sonra Amin'in faslına girmiş. Amin. Amin birincisine Ya'lam enel amiye sırfa leyse lehu mezheb. Ol Onun yok, onunı mezhebu fetva müfti. Evet. Abu burada şimdi daha önce de okumuş olduğumuz nakle getirmiş. Aminin üzerine vacip olan nedir? Âlimi taklit etmek. Yer fetvasını itimat ediyorsa. Bundan ötürü de mazur olur. Ama o yestefti şimdi bu şey meselesinde bu işte hacimat yapmış o da gıybet etmiş. Ama ona haber ulaşmış. Bunun haberle de amel etmiş. O zaman kefaret lazım gelmiş diyor. لِأَنَّ ذَائِرِ الْحَد۪يثِ وَيَجِبُ ameli bihi. İlleti buha. Bu şimdi burada خِلَفًا لِي اَبْا demiş. Ebu Yusuf'un da meseleye burada ee, bunu nehiyetmesinin de izahını daha önce yaptı. Burada da bu kimin sözü? Bir saniye bakalım. Muhyiddin. Demiş ki İnkâne âmiyyen لَيْسَ لَهُ مَذَبْ مُعَنْ مُعَنْ مُعَنْ مِذْهَبِ يَوْتُرْ فَمَذْهَبُهُ فَتْوَى مُفْتِيهِ كَمَا سَرَّحُوا بِهِ Tamam. Yani bu sadece şey değil yani bu e, halefi mezhebinde şey olan e, galip olan, güçlü olan gülüş budur. Mesebin, aminin mesebi yoktur. Onun burada isteyen o konunun konuşmaları demiş ve en ifte adil asrul Mavrib, ve la yani Yani kime sorarsa onun fetvasıyla amel eder. Taif. Sonra niye girmiş? Yani burada eğer bir ami, bir müftüye sormuş ise o zaman o onun için bağlayıcı olur. Tam yani ondan geri dönüp yani ondan e, onun fetvasına galebesiyle fetva e, amel etmesi caiz olmaz. Bu bahis ama yani şey itiraz mahiyetini İmam Nevevi rahimehullah'ın sözünü getiriyor. Qaalennehu'l muhtar ma nakalu hatib ve gayruhu ennehu en lem yekun hunaka muftin aher lazimehu bi mujarr fetvahu سكن نفسه وإن كان هناك آخر باشك بالسفار السامة باشك بالمفته لم يلزمه بمجرد إفتائه إذ له أن يسأل غيره وحينئذ فقد يخالفه فيجيء فيه في الخلاف في اختلاف المفتين أما إذا وقعت له حادثة غير ذلك فالأصح أنه يجوز له أن فيها غير من استفتاه في الحادث السابقة يعني bilekiss fetva sorabilir. Waqta bu ilki haraz Şafiilerden bir enhu yecibu alel ami en yelzema mezheben muayyana. Bu yani Şafilerde de yani ihtilafı mesela kimisi amiye muayyen bir mezhebe bağlılığı vacip görmüş, kimisi de bağlılık görmemiş. Yani Müftü kime fetva soruyası onun fetvasıyla amel eder demiş. Racih olan da o. Sonra da bu baksi şöyle bitiriyor. قال النَوْوِيُّ اَلَّا لِيَقْتَد۪يهِ الدَّل۪يلِ اَلَّهُ لَا يَلْزَمُهُ اَتَّمَذْهُبُ ona lazım gelmez. Bir mezhebin bel yestefti menşa'a. İstediğinden fetva sorabilir. Lakin min gayri Gayri, yani ruhsatları yani mezhep edinmeme şartıyla, yani mezhep ne var? Yani toplam, her yerden ruhsatları alması, her bir mezhepten ruhsatları alması. Böyle yapmama, davranmama şartıyla istediğinden fetva sorması, sahi olan budur. Amin'in mezhebi yoktur. وَلَعَلَّ مَنْ مَنَّعَهُ لَمْ يَثِقْ بِعَدَمِ تَلَقْقُدْنِهِ Zaten yani sebep o. Diyor. Tamam yani böyle davrandığı için ammi. Yani kolayına geleni yap, alacak. Kolayına geleni alacak. Ağır geleni terk edecek. Dolayısıyla buna cevaz vermeyenler, bundan önce cevaz vermemişlerdir. Diyor. Bunu engelleme geçeyim. وَاِذَا الْتَزَمَ مَذْهَبًا muayyen fiyejuzul-i huruzun khurucunhu alal o mezhepten çıkması da caizdir ve levki yani bir mezhebe, bir ibazılı olsa. bunu biz hepsini işledik bunlar hepsi tekrar muhayyetinde. Bu da yine bu şeyde eee o Şafí, O Malik, beytin sharhinde Ne demiş cevap muştehidedir, Bunlar hepsi yani bu görüşü destek mahiyetine getirmiş, sonra da. Genel itibariyle burada bir hamle ile alakalı bir e, kulasa gibi bir şey yapmış. Bunların hepsini zaten konuştuk çokça. Onun için ben sonuna kadar bittim. Yani burada pek yeni bir şey yok. Zaten malum olan şeyler var mı? Burada bir şey sizin... Hı? Vaktim sizin için de aynı meseleler. He. De. He, he, he, hepsi aynı şeyler. Sadece sonunda şöyle bağlıyor. dehli Rahimullah. Hani bu mesele evet yani bu e, Amiye şeyin yani mezhebi gerekli görenler nereden mesebi görüyor ki? Muayyen bir mezhebe tabi olmayı gerekli görenler niçin gerekli görüyor? Çünkü diyorlar ki işte o bahsettiği ruhsatları toplama şeyi söylüyor. Yani, ruhsatları kendisi kolay geleni yapacak. Tam bu mezhepte mesela işte kadına dokunmak bu abdesti mezhepte abdesti bozmuyor. Bozsa onu oradan alacak. İşte ne bileyim yani e, kan abdesti bozmaz. Onu oradan alacak. İşte işte burada çoraplara mes çorap vermek ince çorapla mesmek caizdir. Onu oradan alacak. İşte şu mezhebe göre sefer sefer mesafesi işte sadece işte bir mil bir mildir onu oradan alacak. Yani kolay neyse kendisine onun mezheplerden toplayacak. Tamam. Bunu engellemek için diyor diyorlar ki amiye mezhep lazım gelir. Bunu da yani elbette ulema ikrar ediyor. Yani çünkü bu insanın yani dininin ifsadına, bozulmasına yol açabilir. Lakin Sonunda yine dehl Rahim Rahmi kapatırken ne diyor? Yani aslen yani aslında yani bu ruhsatları tamam Akşam, he, son, yani ne? kolaylıkları alması yani normaldir. Hatta Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem de aslen yolu izlediği de yol budur. Ve ruhsatları bu kolaylıkları almayı men eden de bir şey yok ki aslında İslam şeriatında. Yani şimdi Ami böyle davrandığı zaman aslen yanlış bir şey yapmıyor ki. Yani kendine kolay geleni aslen sadece alıyor. Netice o neyle mükelleftir? Onu müftüden sormak. Müftüden sormak. Eğer o müftüden sormuşsa ve müftü ona cevaz vermişse oradan aslında onun onun şeysi, onun mükellefiyeti orada bitmiştir. Dolayısıyla yani burada da aslen ne diyor ne diyor yani Evet böyle ama yani neticede yaptığı da yanlış değil yani. Bakın yani Amine'nin aslen yaptığı da aslen yanlış değildir. Onun için diyor ki "Fekurun insan mutetbe'an ma huwa akhaf 'ala nafsihi min qawli mujtadin yasulu lehu'l-ihtihad. Ma alimtu min'ş-şer'i medmeten 'aleyh." şeriatta bunu zem eden aslen bir şey yok. وكâne, ve kenne sallallahu yuhibbu ma an ummetihi. O ma an Tam dolayısıyla aslen bunu eee meneden de bir durum aslen yok yani. Dolayısıyla tabi şimdi bu tabii bu yine şey istiyor. Tam bu yani bir bütünlük içinde mesela şimdi baksan yani ilk asıllarda halk nasıldı? Böyleydi böyle yani halk yani şüphesiz kendisine kolay gelenleri yani tercih ediyorlardı elbette ama fetva fetva sordukları alimler birincisi yani sahabe ve tabi bunlar dininde bütün tam olan müftülerdi dolayısıyla onlar yani onlar ifsat edecek fetvalar vermiyorlardı. ikinci halk da yine takva sahibi ve din sahibi insanlardı onlar da yani hevalarını, şehvetlerini şey edecek, önünü açacak olan şeylerde talep etmiyorlar. Dolayısıyla hani bir bütünlük içerisinde elbette senin kolay olanlara şey etmen, yani tercih etmen bu anormal ve kötü bir şey değil aslında. Ama işte zaman bunu biz zamanımıza açsak o zaman aynı işte fukaha'nın, ulemanın yani işte korktukları sahne ortaya çıkacak. Her bir yerde hatta bundan daha kötüleri var. Hani bunlar yine kabul edilmiş fetvalar. Bir de şaz fetvalar var nakledilmiş. Tamam işte içkinin içki, içkiye cevaz veren fetvalar var. İşte mutan cevaz veren fetvalar var. İşte yani başka şeyler yani daha çirkin olan şey davranışları fetvalar var. Tam ulema yani şey etmiş yani. Nasıl mesela esas almış ona bilen cevaz vermiş. Şimdi bunun önünü açsan halk öyle şeyle bulur ki yani aklın durur. Da dener ki bak burada falan falan da böyle, böyle yani Yoksa şeyde cevaz verenler var hani bu faize daruhatta işte hmm. hatta meşhur bir görüştü hareketlerde vesaire yani bu yani zor geçirilir. Tam böylece yani iyi kötü. Bu kitabı da şey ettik. Yarın inşallah saat kaç olmuş? 12'yi çerkeçir tamam. Ee, i̇nşallah yarın şu fetvayı tamam ee, bir incelemeye çalışacağız inşallah. İnşallah yani zannediyorum bu yine bizim bir alacak.